Derin NBA'den hepinize merhabalar. Bu hafta yine NBA'de playoffları konuşacağız. Dün gece çok önemli bir maç oynandı. Golden State Warriors, San Antonio Spurs maçı. Utkan hiç uzatmayayım. Maçla başlayalım direkt. Yani müthiş bir maç oldu. San Antonio öyle bir mesaj verdi ki. Sen şimdi San Antonio'nun verdiği mesajı konuşacağız ama Golden State açısından soracağım sana nasıl bir mesaj aldın? Mesela Steve Kerr'ün yerinde olsaydın. He ben şöyle diyeyim abi. Ben maç izlerken şey gibi hissettim. Fenerbahçe Ülker'le Pınar Karşıyaka oynuyormuş gibi hissettim. Yani arada öyle bir e, fark varmış gibi. Arada o kadar büyük bir kulüp farkı varmış gibi hissettim. E, yani San Antonio resmen... Yani siz tamam bütün sezon oynadınız. İyi güzel çocuklarsınız. İşte kör bizim eski çocuğumuz. Bak hep sempatik çocuklar falan şey, Ama biz sizden bir boy, hatta iki boy daha yukarıdayız. Mesajını net bir şekilde verdi. E, kör olsam baya baya ciddi bir şekilde hayal kırıklığına uğrardım. Yani maç yerimi olur... 25 olur. 10. Bambaşka bir nokta. Normal sezon maçı zaten. Ama yani San Antonio dedi ki ben istediğim sürece kimse beni yenemez. Mesajını dün verdi. Yani ben istemediğim sürece kimse beni yenemez. Mesajını verdi. Ee, çok çok iyi oynadılar. Yani özellikle kahvede, kahveden bahsettim herhalde. Sen abi Leonard. Yani inanılmaz bir oyun oynadı. Yani. Ya ben bir de şey açısından soracaktım. Yani maç esnasında biz Twitter'dan falan da konuştuk. Orada Golden State'in göstereceği karakter de önemliydi. Yani ben e, maç esnasında <gülüyor> onu söyledim nasıl bir cevap verecekler diye. Ya çok açık konuşayım. Körü harç Körünün bir 3. çeyrekte alev patlaması. aldığı bir patlaması vardı. Yani hiç de dönecek bir mesaj vermedi. Ya Hayır, o sıkıntı, yani. asıl sıkıntı o yani. Evet yani şimdi bu normal sezon maçı yanlış bilmiyorsam Golden State de kendi evinde yani yani o mantıkta kendi diye konuşmuyoruz burada. Oyun içerisindeki reaksiyonlar bakımından konuşuyoruz. Ya yani Golden State hiçbir şekilde ben o ya yani ben maçı izlerken ben o seviyede değilim şeyini verdi. Şimdi şöyle bir şey de var. E, Santana ile Golden State maçı bir haftadır da konuşuluyordu. Yani bekleniyordu. Bütün NBA olsun işte 3 gündür, 4 gündür bu maç nasıl olur, nasıl biter konuşuluyordu. E, Berak'ta bekleyen yani herkesin güç gösterisi yapacağı bir maçtı. Ya açıkçası Golden State fazlasıyla sınıfta kaldı. Ya ben orada körü çok eleştiremiyorum. Koştuk bağında bir sıkıntı yok. Oyuncu yok bakımdan. Yani mesela Dream Green bütün sezon çok övüldü. Maçta çok kötüydü. Şut atamadı ya. E, Aynen. Yani normal yaptığı o işte enerji getirmek, işte dengesizlik yaratmak, uzun-kısa dengesizliğini yaratmak, dört kısayı çevirmekten falan hiçbirinden yararlanamadı. Ve yani San Antonio işte iki 3 yıldır şey üzerinde konuşuyor. San Antonio inanılmaz bir hücum takımı oldu konuşuyoruz. Ee, ama yani ben dün inanılmazda bir soğuma gördüm. Özellikle iş alanda Dreamit Green ile Kevin inanılmaz bir soğuma yaptı ve çok mantıklı bir soğuma yaptı. Yani esmen. ııı Dışarıdaki bütün şutları el gösterdi. İstiyorsanız içeri girin ve atın dediler. Biz sizin şutluk atmanızdan izin vermiyoruz dediler. Ve Golden State de buna karşı herhangi bir panzer üretemedi. Ee, yani dün senle tartışırken şey dedim. Pınar Karşaka dedim. Ee, yani Golden State ben iddia ediyorum. Şampiyon olamayacak. Ben onu dün gece gördüm. Ya kaldı ki hani Steve Kerr'in aslında o mesela Mark Jackson'dan farklı olarak Mark Jackson onları yapmazdı ama Steve Kerr'in maç için müdahaleleri de vardı. İşte Erasim bağırsı kenara çekip Andrei Gadali oyna almıştı, işte Kavaylaner tonusunu onu vermesi yani koştuk anlamında hamle de yaptı. Bir fark bir farkındalık yaratayım dedi ama senin dediğin gibi hiçbir şekilde cevap vermediler. Bir de yani Sen Antonio maçı öyle bir girdi ki Popovich ciddiye almadığı maçta rotasyonu gider. Hani burada rotasyona da gitmedi. gerçi rotasyonu gitmedi diyoruz da. Yine bir 30 dakikayı geçen yok mu herhalde. Yok. Yani, yani son, ama son çeyrek oynatmadı. O, yani oynatmadı. E, zaten Oynatsa... gerekti, oynatsaydı bir 40'a giderdi herhalde. Aynen olmuş. Yani, şöyle bir şey, ben maçı izlerken şey de düşünüyorum. Herhalde NBA'in gerek kalınan bir karma kurulsa onu bile yener sanat o düşün. İnanılmaz bir basketbol, inanılmaz bir tempolu oynat. Yani Lakers inanılmaz bir oyuncu oldu. Yani geçen sene ben e, forumda şey de konuştuğumuz hatırlıyorum. O Paul George çok iyi olduğu zamanlar da ben şey demiştim bak. Kevvi bu bütün sezon sakat geçirmişti ama Kevvi'nin pol farkı yok. Şimdi klasik bir muhabbet var yıllardır. İşte sistem gereği işte Deniz gibi oyuncular olduğundan daha fazla gözüküyormuş gibi. Ben buna katılmıyorum Kevvi üzerinden. Bence Kevvi sistemi bu kadar iyi yapan oyuncuların başında geliyor. Yani en az Cinnobili kadar etkisi var. Yani dün inanılmaz, yani dominantlığını o saha içerisinde gösterdi. En son herhalde bu şeyde görmüştük aynısını. Gerçi son dönemde çok formlu ama NBA final serisinde Lebon'a yaptığın hepsini işte Curry'den çaldı toplar işte atlığı ucumlar. daha çeyreğin başın ilk çeyreğin başında 11 sayı 5 juan 3 asistler oldu çocuk ya uzun zamandır dedim en zevkli maçlardan bir tanesiydi takım bazında ben Curry'e de üzüldüm ya yani bir ara Leonard e, ilk çeyrekte de bir Danny de blokladığı falan pozisyonlar <gülüyor> olmuştu ya San Antonio'nun bir de savunmada da e, mesela Tony Parker'ın o açığını iyi kapatıyorlar <gülüyor> o kasaları Olacak. var yani mesela aynı şeyi pek Golden State için Bir hamlık var yani Golden State. O senin dediğin hani green bile ben mesela biliyorsun geçen hafta da konuştuk hani maksimum veririm falan diyorsun ama mesela green'i buralarda görmek lazım. Bu green'in de aslında piyasa yapacağı maçlar. Özellikle playoff da yaklaşıyor. Yani maksimum olacaksa bu maçta çıkıp maksimum hak ettim, göstermesi lazım. Yoksa normal sezonda bir maçta olmaz ve çok hatarlı kararlar Hadi Ben daha demin onu söyleyecektim. Cümleyin sonunu kurumunu unutmuşum. San 2-3 iyi bir hücum takımı olduğunu konuşuyorduk. Ama yani inanılmaz bir soğuma takımı oldular taktik açısından. Kevin sayesinde oldu gerçi bu. Ya, Tim Duncan desen ben işte 2-3 hafta önce, 2 hafta önce pardon işte ödülleri tartışırken sen demiştik ki Tim Duncan da da, Tim Duncan resmen yaşının geriği soğumasını öne çıkartan bir oyun oynuyor. E Cynabul desen çıktı görevini yaptı ikinci şerette ne takımın şey yaptı. Yani yani mesela başka bir takım olsa Golden State bugün San Antonio dışında. Mesela iki gün önce Clippers oynamışlardı. Gene Clippers maçı ederken bir yerde Golden State yumruğu vurdu, maçı aldı. Ee, mesela daha demin sen söyledin, üçüncü başında Swing bir rüzgar yakaladı dedim. Başka bir takım olsa belki orada sendelerdi. Yani bir e, maç belki tekrar ortaya gelir ama San Antonio buna hiç izin vermedi. Yani direkt bugün bu maç benim hiçbir şekilde uğraşmayayım Ve açıkçası e, dosta düşmana mesajı verdi yani. Yani biz yine e, sene başında kafalarda soru işareti olan San Antonio Spurs senenin sonuna doğru şampiyonun en büyük favorilerinden biri olarak gösteriliyor ki ya şu tabloda da şimdi zaten Batüy konuşuyoruz. Ya açıkçası e, sen Clippers'a hazır girmişken Golden State maçında oradan geleyim ben. Ya Clippers tamam Golden State maçını kaybetti falan ama mesela e, benim son dönemlerde gördüğüm Clippers bana Golden State'ten biraz daha fazla güven vermeye başladı. Her ne kadar sen bence ni hiç beğenmiyorsun ama biraz hani pilotlarda da rotasyon zaten hani daralacağı için gerçi Crawford'un orada durumu çok kritik hani krafturun son da, daha... dedin çok önemli kraftur abi yani şimdi krafturs soğuması epeleştiriyorduk iki yıldır bu geçen bizim formada bir arkadaş paylaşmış işte olslardan biri soğumada en iyi beşinci takım yani ilk beşte ee, yani şey kurdular sistemi kurdular mike barnes işte crystal çok sonunda yani geçen gün o 41 sayı o 18 6 asist, bir top kaybıyla falan oynadı. İnanılmaz sormda. işte sen zaten geçenlerde yazmıştın. Ya yani Chris Paul o yıllarda üzerine gelen eleştirilerin hepsini bu yıl silme atmak istiyor. Silip atmak istiyormuş gibi oynadı. Lakers'ın Golden State maçında çıktı, oynadı, inanılmaz oynadı. Ama yani abi orada ben beyim gene aklımda büyük soru işareti. Yani hiç katkı alamıyorlar. İşte Golden State maçını izledik hep beraber. Dördüncü çeyreğin başında maç bol şey diye düşünüyordum ben. Clippers bu maçı alır. E 5 dakika, 5 girdi, şeyler girdi. Ya i̇nanılmaz kötü oynadılar. O sırada Golden State bir seri yakaladı. maçı öne geçti. Golden State maçı kazandı oradan sonra. Vermedi. Ya ben ama şeyine katılıyorum. Form açısından, yani tamam Golden State 13 maç kazandı ama oyun şey açısından ben şu an Clippers'a daha çok güveniyorum. E Tabii yani Clippers'a son 10 maçta 9'dir. Kaldı ki şu da var. Ben demişken, hani bunu küçümsediğim anlamda söylüyorum sakın yanlış anlaşılmasın ama. Ya öyle bir Bench'in hali var ki şu son dönemlerde Hidayet bile Bench'in en iyi oyuncusu gibi sivrilmeye başladı. Yani abi zaten Glenn Davis'ler falan filan o olacak iş değil. Gerçi orada bence Duck Rivers'ın da biraz hatası var. Onu konuştuk. hani. Tamam koştuğuna evet. yok ama şimdi öyle adamlar aldı ki doldurdu orayı. Ya, oraya fazlasıyla katılıyorum. Ya onlar 2 yıldır. Çok Kalıt üzerine, kalan değil, tamam filan diyorsun. Yani bitti. Bitti konuyucu. Hidayet bitti yani konuyucu. Görüyorsun fiziksel. Ben mesela bugün fena, Hidayet Fenerbahçe gelse de deseler fiziksel olarak yeterli yeteri kadar olduğunu, Euroleague için de yeteri kadar olduğunu düşünmüyorum. Yani böyle oyunculardan sen bençten bir sürpriz yaratmaya çalışıyorsun. Zor biraz açıkçası. Ama ilk beşte şu an Akaya, Leandre Jordan, Lecraffin, Chris Paul. Odaklı bir şekilde geliyor ama işte Chris Paul, ben gene Chris Paul'un pliyoflarda oynaması gerektiği gibi oynayacağını düşünüyorum da bir kritik noktada işte Black Griffin abi yıllardır konuşuyoruz Black Griffin playofflarda ne yapacak? Yani gene son dakikalarda toplan kaçacak mı? Yoksa çıkıp oynayacak mı? Ya çünkü şey hissettirdik şimdi Golden State maşını izlerken gördük Golden State'de dört numarada inanılmaz bir üstünlük kurdu. Golden State hiç kimse önüne koyamadı Black Griffin'i. Böyle bir Black Griffin playofflarda oynarsa Golden State'e karşı Clippers bir adım öne geçer seride. Ama işte böyle Griffin olacak mı? Klippers ilk turda Memphis eşleşmediği sürece sıkıntı olmaz Griffin için. Onu Zach Randolph çünkü iyi aklına giriyor Griffin'in. <gülüyor> Zach Randolph demişken, Memphis için, Memphis için de Viki kelam etmek lazım. Hani ben maçlarına da bakıyorum. Yani hiç tat vermiyorlar. Yani artık tamamen işe dönmüş. Yani normalde aslında kısaların bireyselliğine döner ama orada da tamamen uzunların bireyselliğine dönmüş. Tuhaf bir cümle ama öyle. Hani ...şapkadan tavşan çıkartacak, işte pas atacak... ...şu olacak, bu olacak. Tamamen... ...Mike da bir düşüş var. Tony zaten bir sakatlığı... ...falan var. Orada... ...inanılmaz bir ritimsizlik var. Biz Dave çok... ...burada hani çok övdük demeyelim ama... ...yine bir övdük ettik ama... ...ben biraz sınıfta kalıyor gibi koç ya. Ya yani ne olursa olsun tamam hani... ...geçen de konuştuk bunu. Memphis yönetimi... ...gerekli hamleleri yaptı mı yapmadı mı oraya... ...bunlar ayrı konular ama... Kadro içinde de ben herhangi bir çözüm göremiyorum. Ya şu çözüm değildir Memphis'te. Ya Jeff Green'i bench'ten getireyim, bir sonraki maç Jeff Green'i ilk beşe çekeyim. Ya bu, bu çözüm değil yani bu biraz daha sistem temelli bir çözüm yapılması lazım. Yani en azından As Jeff Green'i bench'ten getirmek yerine ya da ilk beş bunu değiştirmek yerine ya Jeff Green'i daha olumlu nasıl kullanabiliriz? Yani yani şey hissediyorsun dediklerine tamamen katılıyorum abi. E şöyle bir şey var. Koçsun neredese Sezon başına izlediğimiz, yani sezon başına izlediğimiz Memphis çok daha iyiydi. O başka bir nokta da, yani o hücumdaki kısırlık anlamında konuşuyorum. Buna bir çözüm git. Yani herkes görüyor şu an Memphis'in hücumda bir kısırlık olduğunu, kısırlığın üzerine. Yani şu an NBA yeni yeni takip etmeye başlayan arkadaşlar bile görüyorlar. Bu bilinen bir şey. Ama şimdi bunu böyle koparıp, tamam ben kısırlım, yapacak bir şeyim yok diye diyemezsin. Buna bir çözüm bulmaya çalışacaksın. E şimdi bu saatten sonra artık takas yapma şansın yok, oyuncu alma şansın yok. Belli kadar öyle bir şeyler yapmak zorundasın. Ee, peki yapıyor mu? Hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Yani, ee, işte sen bahsediyorsun işte ee, Jeff Green'i bench'ten getirmek oymuş bunlar değil. Bu oyuncuların üzerine bir set çizersin. Bu oyunculara bir motivasyon edersin. Bunlara bir başka görevler vermeye çalışırsın. İşte gerekirse Gasol'la başlatırsın Jeff Green'i ilk başta sonra başka bir şey çekersin. Hucunda 2-3 set çizersin. Bunları yaparsın ki kısa rotasyondan alabileceğin en maksimum katkı Ama hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir şey yapmayınca da yani dediğin gibi eleştirilirsin. Ee, ve yani bizim Memphis'te yani beklentimiz çok fazlaydı Memphis'ten. Belki biz bu yüzden bu kadar hayal kırıklığı oluyoruz. Ama oyun açısından ben hakikaten izlerken sıkılıyorum. Çoğu zaman da maçı kapatıp başka maça geçiyorum. Yani, yani Ben bile sempatim olduğu için zar Ya yani Bir de senin dediğin tabii yani Memphis'ten bizim beklentimiz çok yüksek olduğu için ben mesela sene başından beri Ya gizli bir şampiyonluk adayıdır dediğim bir takım. Yani benim beklentim bu olduğu için eleştiriyorum. Yoksa Son. Memphis yani yarı finalde yapabilir. İlk turu da geçebilir. Ya bana başarı gelmez yani yarı finalde elenmesi. Ben Memphis'e NBA finali hedefi çizmişsem konferans finali bile beni tatmin etmez. Ki, Tabii yani sonuçta yani... yaptılar bunu çünkü. Yani şimdi söyleyecek de yaptığın en iyisini yani. yap. Şimdi atıyorum bir şey hayatta bir şey amacın vardı, Bir şey yaptıysan ondan daha iyisini yapmaya çalışırsın. E sen daha önce yaptığın bir başarı yani. Daha önceki dediğim 3 2 yıl önce galiba Oklahoma ile final NBA bat finali oynamıştı artık. San Antonio ile. San Antonio ile. Yani şimdi böyle bir başarıyı daha önce yakaladıysan et bunu daha üstüne çıkmak için amaçlan lazım. Tekrar aynısını yapmak için ama amaçlanmam lazım. Hakikaten benim belki var. Ben de katılıyorum sana. Onlar için Memphis için bat finali bence başarılı olmamalı. Ya yani başarılı olarak görmemeli lazım. Senin şeyine gelelim. Takıma gelelim. Houston Rockets'a i̇şte. yani Ya bir kere şunu söylemek lazım. Hani sen de mi dedi ya ben Memphis maçlarını kapatıyorum diye. Ya yani da Houston maçlarını seyredesi geliyor ya. Ya yani bir o, o yani. da James Harden doluyor. Onu da söyleyeyim yani. Harden <gülüyor> olmasa belki o kadar cazibesi olmaz o takımın ama ya çıldırdı iyice ne? Şey yani modu iyice ben, ben bu saatten sonra geçen hafta ödülü konuşmuştuk. Körü Harden ortak gelin diyordum. Ben vazgeçtim. Ben direkt Harden'a veririm yani hiç tartışmasız. Çünkü bir takımın kaderini bu kadar değiştiren başka bir oyuncu yok bence şu an evde. Yani bu sezon Lebron biraz geçirdiği için söylüyorum. Yılmaz oynuyor. Yani bugün işte Husuna Kısp geldi yani. Button ikinci sırasına geldi ve o kadroyla geldi. Yani o kadroluyoruz çünkü kadrolu neresi sakat? Beverly kapattı. İşte Mati'ye nasıl yok iki hafta? Howard desen belli dakikalar oynatıyorlar. Bazen oynatmıyorlar filan. Adam tek başına her her gün maç alıyor, her gün 41 sayı atıyor, ona ısıt yapıyor, bir önemli takımlara karşı yapıyor. Yani gidip e, Free Freia karşı yapmıyor, gidiyor Oklahoma maçında yapıyor, gidiyorsun Antonio Cris maçlarında yapıyor. inanılmaz bir şey oldu. E, Sen ilk başladığında fazlasıyla katılıyorum. Ben e, ben Freda Fesistirsi normalde, e, ama playofflarda galiba Husuna kısı destekleyeceğim. E, çok zevkli, oynaması çok e, izlemesi pardon izlerken insanı gaza getiren bir basketbol oynalar. Ama işte onlarla ilgili kafamda bir yankofan, birkaç soru işareti var. Soğuma konusunda biraz sıkıntıları var. Yani tamam e, normal sezonda soğuma hucum konusunda dengeyi bu kadar kurmamalısınız olur da playofflarda soğuma bir yerden sonra başlayacak. E, o noktadan sonra da senin istediğin gibi sayatmana da izin vermeyecekler. Eğer Houston bu şekilde soğuma yapmaya devam ederse e, bence gene bir hayal kırıklığı yaşayabilirler. İşte o konuda ben her zaman diyorum. Harvard'ın hucumuna ihtiyaçları yok onların. Harden her şeyi yapıyor hucumda. Orada Harvard'ın şey, Harvard soğumasına ihtiyaçları var. Şu an bakıyorum. So, Batı'da pure off yapan takımlar arasında en eh, çok sayı yiyen üçüncü üç takım. 103 olan herhalde. 103 mü? 100. O civarlarda. Şey. E, aynen. Yani a, bu şekilde o, hıcum, şey yaparsanız, soğuma yaparsanız. Ya, Plyoff'larda şimdi e, Memphis karşısında mesela. Memphis sizi ucunda kısıtlayacak. Yani bayağı kısıtlayacak. Şu an attığınızın daha azını atmak, atacaksınız. E, o zaman Memphis'in bu kadar kolay sayı şey yapmasına izin verirseniz olası bir Memphis eşleşmesinden bahsediyorum. E, o zaman otomatikman seride bir geriye düşeceksiniz. Ya da işte ne vereyim? Çok iyi soğumaya mesela bir Dallas. Dallas çok iyi bir soğuma takımı değil. Ama e, Carlay geçen seride San Antonio'ya karşı küçük sürprize hazırlamıştı soğumada. E, San Antonio'yu biraz yavaşlatmıştı. Sana karşı böyle bir şey yaparsa. Sen an San Antonio'nun hücum etmesine izin verirsen. Gerçi orada da sıkıntısı var ama e, Dirk Lewis'kin bu kadar hücum etmesine izin verirsen e, seride bir adım geriye düşersin. O yüzden dediğim gibi Howard'ın özellikle savunma anlamında devreye girmesi lazım. O devreye girmeden e, onlar da gene sıkıntı olabilir ama ben gene diyorum ya yani Houston'a kız eee Santon'e sürece bence batıda finale yapacak. Ya bir de e, istatistik senin için işin gerçi de şimdi ben mesela Kevin McHill döneminden beri Houston'ı e, biraz fazla takip etmişim. Orada şöyle de bir sorun var. Yani bu sene bakmadım gerçi ama genelde denk geldiği maçlarda ölüyor. Şimdi maçın başında iyi başlıyorlar savunmada. Ne oluyorsa rotasyona gidildiği zaman başlıyor. Şimdi o zaman da benim aklıma şu geliyor. Bu geçen sene de vardı hatırlarsın biz hep konuşuyorduk iki takım var NBA'de diye. Bir Toronto bir Houston yani bir çeyreği bir çeyreği bu kadar farklı olmaz bir takımın diye. <gülüyor> Şimdi o zaman e, mesela Toronto'nun kadrosu kısıtlardı. Yani, Houston'a ben baktığım zaman bireysel anlamda aslında iyi savunmacılar da var. Yani, ben orada Kevin McKenney'in de biraz e, rotasyonu da iyi ayarlaması lazım savunma bazında. Mesela şöyle baktığım zaman e, sen Howard dedim mesela aklı başında bir Cahes Smith'in de İyi savunmacıdır. Aklı başında bir celsin. Yani aklı, aklı başındaki. bir celsi, iyi savunmacıdır. E şimdi Ariza'yı zaten biliyoruz anlatmaya gerek yok. E yani bir takımda da zaten hepsinde 5 tane iyi savunmacı yok. 2-3 tane iyi savunmacı ne olduğu zaman yeterli oluyor. Patrick Beverly de iyi ya, bir ona savunmacıydı. Ona çok oldu ya. Yani o evet. bayağı bir denge değiştirecek gibi ama şey fena değil ya. O kadar Jason Terry. Ya Gerson'un savunması yok. Fazla şey değil ama yani katkı bazında Çok da kötü Ya üç luk üç luk luk da işte kovalıyor işte. Kovalıyor. İşte cezayı keserse şeyin dönüşü önemli. Terence Jones'un dönüşü önemli. o o çocuk da bu sezon işte 10 galip sakatlı var mı? Hakikaten. Aa, açıkçası çok da net bir şey konuşamıyorlar. Döner mi, dönemez mi nasıl oynar falan diye. Ya işte aslında dediğim gibi abi senin dediğin çok güzel özetledin. Dengesiz işte dengesiz soğumadan kalın kalınıyor. senin ucunda bir liderim var. Ya yani, bu sana kıskanç Hucunda sıkıntı yaşadığı bir maç ben çok az atıyorum Bilmiyorum yani şey yaptım maç normal sezondan bahsediyorum. Evet. Ama so soğumada Harvard bir lider olmazsa e, yani her şeyin bir, bir bölümün lideri olması lazım. E, bir bölümde bir lider seçmen lazım. Orada o olaya en yakın o kişi Harvard'sın. Ya bir şekilde orada Mark Green artık kafasına girmesi lazım Harvard'a demesi lazım ki sen bizim soğuma liderimiz olman lazım. E, ancak o şekilde başarı gerekir. Ya gerekmiş. sen şeyi soracağım sana. ya Sakatlığı varsa kusura bakmasana Yani sizden giden McDaniels, benim bildiğim bir sakatlığı yok. Yok. Oynatmıyor. Yani ben Philadelphia maçlarından hani en azından bizim Detroit'e karşı oranında <gülüyor> bile Çok da kötü bir şey değil yani. Savunmacı değil. En azından bir baskısı... Yığmaz atleti zahmet, yani. top çalmaya yani. Şimdi Jason Terry'yi mesela oraya monte ediyorsun. Niye McDaniels'ı monte etmiyorsun? Açıkçası ben onu galiba onlar McDaniels istediler. Yani, Biz istemedik o takası. Sen istediğin bir takas. Niye kullanmıyorlar? Hakikaten dediğin çok doğru. Anlam veremedim. Ee, ya ben ilk başta Curry Brewer falan diye düşündüm. Acaba ondan dolayı mı? Yok. Şey, Jason Terry kullanıyor. Mesela... Prigioni'ye bile bayağı bir süre veriyorlar. Tabii. Tabii. Yani şey mesela orada Kostas da normalde. geç Kostas'ın sakatlıkları var. Hep. O yüzden çok verim önemiyor ama. Mesela Kostas da çok iyi bir soğmacıdır. O mesela piloflarla dönerse belki süre verirlerse gene bir soğumayı toparlar ama en baş temel Howard tabii olması. Ama yani Bak şurada bile konuştuğumuz zaman bireysel anlamda iyi savunmacılar var bu takımda. Yani o... o tabii oraya tabii bir, ya, koç'un oraya bir düzen getirdi. Koç da tam olarak şey değil. Yani biz bile bir şey yaparken sen abi şunu şöyle yap ya da Utkan ya sen şunu şöyle yap yani. Orada aslında yardımcı ekip niye vardır? <gülüyor> yani, <gülüyor> yani yardımcı ekibinde şey yapması lazım, o, müdahale etmesi lazım. İyi bir asistan koç almaları lazım o zaman. Eğer soğumadığı sıkıntı varsa. Asistan koç, asistan aslanı koçunda alırsın. Bunları şey yapmak lazım ama... O işte dediğin gibi savunmayı ne kadar ayakta tutarlarsa şansları o kadar yüksek olacak ki... İtredis aslında abi. Tabi olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Belki gelirse mi Onlar da olası bir Dallas Mevrix'e eşleşmesi de güzel olur ha. Tabi tabi yani. Skylar <gülüyor> yani, artık başka bir takıma döndürür o işte. Geçen sene San Antonio serisinde gördüğümüz gibi. Çünkü Dallas gibi. sabit kalacak yedi de. O belli. Evet onun yükselme şansı yok şu an açıkçası zaten. Bayağı fark oldu. 5 ballimet, 5 şey fark aç, aç fark var. E, yani Dallas yani Dallas'ın sorununu çok konuştuk aslında. Tekrar bahsetmek gerekirse işte e, Rondo'nun ucunda yarattığı bir sıkıntı var. Dallas'ın şöyle bir şey oldu. Geçen podcast'te konuştuğumuz farklı var. Eee sorunu biz büyük bir sorun halinde gelmedi. Onu bir şekilde bastırdılar. Zaten bir sonraki maç çıktı 35 sayattı. İşte sezon en yüksek rakamından attı bir mesajı verdi. Şimdilik bastırdılar bu sorun ve Piliof'a bir şekilde bu şekilde gidecekler. Ee, gerçi dört altlar sonu maçta. Fikstürleri de biraz zordu gerçi ama yani e, Dallas'ın ama e, zordu mu oldu diyoruz. San Antonio mesela oynayarak yandılar ama. Yani San Antonio da o gün mesela rotasyon falan yapmadı. Kendi az kadrosuyla oynadı. Ama işte dediğim gibi e, Dallas'ın belli başlı çok büyük sorunları var. Hücumda özellikle Roldo'dan kaynaklanan Soğumada da zaten iyi bir soma beşi asla kuramıyorlar. Rondo hücumda verim vermediği gibi soma'da da her zaman kafaca yapmadığı için e, bir şekilde soğumayı toparlayamıyorlar. E, orada artık benim bekle tek beklentim, Nick çıkar bir mucize yaratır. Gene geçen senedir Sanat gibi. Takımda işte ne bileyim içeri gömülerek soğuma yaptırır. İşte dışa dış adamlara başka roller verir. Rondoyu keser başka bir rondoyu bençten getirir. Bilmiyorum. Bir, bir şeyler yaparsa Dallas belki Ee, o sebeple bir e, farklılık ya kimse yaratır. Kimse kimse sakatlı için dua etmezdi. Yani Riccardo kafasını yastığa koyduğu zaman ulan şu Rondoda bir sakatlansa da sezonu kapatsa diyordur yani. <gülüyor> diyordur kesin diyor. Kesin yok bu yani. Çok farklı hani Ya o Dallas'ı biz hep şey anlatıyorduk Rondodan önce işte e, ballandıra ballandıra anlatıyorduk hücumlarını falan. iyi <gülüyor> yani Rondo takasa ya zaten konuştu kim tekrar tekrar aynı şeyleri söylemedim ama ya iyi giden arabanın tekerine çomak soktular bir de. Ya savunma dedin de o tandır maçı neydi ya? Ya tamam izleyene zevk verir de. <gülüyor> ya 135'ler, 130'lar 3 uzatmalı maç gibi. Ya Utah mesela Utah tabii Memphis oynuyorsa 4 uzatmalı da olur herhalde o skor. Tabii tabii. Ya 4 uzatmalı bile olmaz daha fazla olur abi. Onlar çok daha düşük oynatıyor da işte şey. Ya biz birisi yazmıştı galiba bizim maç yarısının altına. 3 uzatmadan mı bitmiş, 3 uzatmaya mı gitmiş yani cidden öyleydi. Yani ben böyle bir uzun uzandı böyle bir NBA maçı izlemedim. İddiasız takımlar arasında böyle bir, böyle bir maç izledim. Onlarda bile daha bir soğum. Old Star maçı bile daha soğumalıydı ya. Hiç soğumayan New Enes de bile vardı yani. Savunuyorlardı maçın sonunda. Bayağı bir kebap yaptılar. <gülüyor> o maçı ben izledim ya daha da artık basketboldan soğumam diye düşünüyorum. Gerçi Andrew Baggman'ı yani çok övmedi o maçta ama yani şey e dediğin gibi o maçta e içeride Enes malum inanılmaz bir piknol soğuması yapıyor. Çok iyi. Ya geçen gün ya şimdi biz bunları diyoruz diye. Bize laf ediyorlar ama yani geçen gün bütün Amerikalı yazarlar yazmış. İzlediğim en iyi Amer şey, ikili soğuma diye dalga geçerek. Yani Nesil'in soğuması konusunda inanılmaz bir dalga geçme var. E, hiç de bir şey yapmıyor. Yani Carlos Buzer yanında daha iyi soğumacı kalır. Cidden. Yani hiçbir insan bir istek göstermez. Hiçbir insan bir şeyler yapmaya çalışmaz. Ben sayımı atarım. İstesisini yaparım. Yani şimdi bize kızıyorlar ediyorlar ama Trevor Booker'ın da söylediği doğru çıkıyor. İstesislerini yapıyor. huzurlu kalıyor dedi adam. Çünkü gayet de öyle yani. Geldi Oklama. Oklama'da her geçen maçı 21 sayı 17 dubant yapmış. Eee kaybetti. E ne oldu yani 21 sayı 17 dubant. Abi bir de şey var e, işte tarih bunları yazar diye bir muhabbet var. Abi tarih ne yazar ya? Ya bugün e, biz büyüklerimizle de basketbol konuşurken işte NBA'nin en iyi oyun kurucularını falan konuşuruz. E, bir abi vardı dedi ki ya dedi aslında dedi bana göre dedi NBA'nin en iyi oyun kurucusu dedi Stockton'ları dedi dedi. Ama dedi Magic Janson diyorum dedi falan. Abi dedim madem dedim sana ona Riot niye yani Magic cansın diyorsun? E Stack'in şampiyonluğu yok. Yani şimdi, Tabii, yani farklı. ki o Stack'tin Magic Janson bunlardan bahsediyoruz hani. <gülüyor> abi bu 20 sayı 15 ruban falan ya tamam iyi güzel de ben şu örneği vereyim sana. Ya geçen sene Detroit takımının üç uzununa bakalım. İşte Drummond, Monroe, Smith. Üçünün istatistiklerine bakalım. Kötü müydü bireysel olarak? Değildi. Değil de. Üstelik bunun istatistiğini tutmadım. Ee, sana da talimat vermeyi unutmuşum istatistik. <gülüyor> Geçen sezon muhtemelen 82 maçın yarısından fazlası hatta bir 60 maça yakın boyalı alanlar rakiplerinin üstünlük kurmuştur. Kaç galibiyeti var abi? 60 galibet mi var yani boyalı alandan üstünlük kursan ne olur? Kurmasa ne olur? Ya da yani uzunların 15 sayı 10 ribandlı alsa ne olur? Olmasa ne olur? Al ne oldu işte 45 sayı 30 ribandlı katkı aldın diyelim uzunlarından kazanamıyorsun abi bana maç kazandıracak adam lazım. Ya o o bambaşka bir yoktu. Ona katılıyorum bir de şöyle bir şey var abi. Carlos Buiz maç kazandırıyordu. Ya Carlos Buiz maç kazandırıyordu. Hatırlar Uyutat'taki senedeki performansını. Çok bundan daha da performans gösteriyordu. ona rağmen eleştiriliyordu abi. Hiç soğuma yapmıyor diye. Ya. Yani sen oyunun iki tarafında en azından belli bir noktaya kadar oynamazsan eleştirebilirsin. En az cidden çok kötü yorum yapıyor. Yani ben Enes'in Ee, tamam soğuma bilgisi tartışılır da ben Enes'in soğuma bilgisine kaynaklan bir şey olduğunu düşünmüyorum. Resmen ben bir sastik yapayım mantığıyla çıkıyor. Yani, Kevin Love için geçen sene şey diyorduk ya bu kimseyi kimseye vermiyor etmiyor. Ben onu maç izlerken görüyorum. E şimdi kızacaklar belki ama görüyorum yani gördüğümü söylüyor. Abi zaten seni de koysan şu Utah'da ben de şey oklağmada. Beni de koysan bir şekilde bir istatistik. Ortam çok müsait ona. Hatta geçenlerde bir yerde bir espri yapmış. Yani bu Scott Brooks zaten söylemez bunu savunma yapmayı da. Hani Fethullah hocası da mı söylemiyor? Oğlum biraz savunum yap. Ya. Yani abi şimdi mesela şey de çıktı mesela Westbrook'u biz eleştiriyoruz. Biz de eleştiriyoruz Westbrook'u ama abi bir de iş, iş o kadar abuk subuk bir noktaya geldi ki sanki Westbrook yüzünden tandır maç kaybediyor. Ya hakikaten böyle laflar Westbrook. var Utkan ben bunları okuduğum için söylüyorum. Okuyorum yani Westbrook yüzünden maç kaybediyor aslında. Tandır. Ya yani bunları okuyorsun abi bu korkunç bir şey ya. Bu bir cehalettir yani. Ben ben Ben geçen şey dedim. Ya Westbrook kazanmaya yönelik oynamıyor. Kazanmaya yönelik derken kazanmaya yönelik bir şey yapmıyor diye. Ama şöyle bir şey var. Westbrook bunun yarısını oynasa ya performans olarak yarısını oynasa yani 20 sayı 8 asist 6 ribalt yapsa ki bu gayet NBA için makul bir rakamlar oklamak hiç maç kazanamaz. Westbrook gene istatistik olarak ya da yapması gereken en iyisini yapıyor. Yani burada sıkıntı Westbrook değil. Ya sıkıntı tam olarak NS'de değil. Ama yani de bu işi düzeltmeyen yani En az takım ayakta kalıyor diye bir mantık olmaz. Bir şey e, abi, şimdi abi şimdi silmek. Ilk beşinde millet yine ya ben şey yorumlarına yani kat, dayanamıyorum, katlanamıyorum istatistik güzel. Ya şu an Thunder'ın ilk 5'inde şu anki ilk peşinde en iyi savunmacı Kai Slinger. Durum o kadar basit. En iyi savunmacı bu adam. Yani bu adam niye oynuyor? Ya bu adam da oynamasa 180 sayı yersin. Ya abi, işte ya yani, bu takip etme. Neyse o konuda bilmek istemiyorum da Ya bu biraz şey ya. Yıllardır e, bizim işte şey mantığı vardır. Hidayetin 18 sayısı oradan bunu onu kazanmasına yetmedi yani. 18 sayı falan önemli değil. Kazanmak asıl önemli bir noktada. Yani işte deminden beri bahsettiğiniz gibi sen formada her yerde aynı şeyi vermiyorsan, aynı e, katkıyı veremiyorsan, aynı katkı derken tam formada sıkıntı olduk, ucunda sıkıntı olduk ama belli bir seviye kadar bir katkı vermen lazım. Vermiyorsan takımın kaybeder. takım eleştirilirsin. Bu kadar basit. Bunu eleştirmemek için de işte e, şey yapmak için de e, ama Enes'in hocumu çok iyi ama yani, neyse işte yani, de hep aynı yere çıkıyor dediklerimiz boş muhbet bence yani biraz Türk gözüyle bakmaktan çıkmak lazım Olayı birazcık daha şeye bakmak Abi... lazım gerçek neymiş o gözle bakmak lazım ya işte ona bakıyorum hazır bu konudan da aradan çıkartalım hani sorular falan da geliyor Enes'le ilgili hani madem mevzumu kapatalım hani Konuşmuşken şimdi konuşalım sana bırakmayalım diye. Abi ya bir adamın e, Fatih Tezcan'la Twitter'dan polemiğe girmesi bile başı başına bir ironidir yani. Ben burada Fatih Tezcan'ı savunma anlamında söylemiyorum yanlış anlaşılmasın. Zaten cümle belli ediyor kendini. Hani bir adam NBA'de oynuyor. Fatih Tezcan'la polemiğe giriyorsa saatlerce yani ne diyeyim abi yani. Ya ben kişisel görüş olarak iki tarafı da tutmuyorum, iki tarafı da sevmiyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar, bilenler bilir ama. Ben şey çok güldüm, <gülüyor> Fatih Cez'in muhabbeti bir yana bir tane film varmış. O film çıkmış, bir film çıkacakmış galiba. Bilmiyorum, bir hikaye anlatıyormuş. Yani kusura bakmasın, inancı olan, yani o bölüme inananlar varsa da belki önemli bir filmdir onlar için. Ama yani ben o filme takım arkadaşlarımı götüreceğim demiş. Ben ona çok güldüm. Yani Kevin Durant'ı falan toplayıp o filme gidecekmiş galiba. Ya çok komik şeyler. var. Yani zaten geçen sen demiştin galiba Twitter adresinde yazdıkları okusa takım arkadaşları ne yapıyor bu der diye. Yani ben böyle bir saçmalık görmedim uzun zamandır. İşte her gün bir şeyler yatıştırıyor işte e, bu şey olsun şöyle olsun burada de, Samanyol TV'de şu diziyi izliyor musunuz? Şunu yapıyor musunuz? <gülüyor> ya sen NBA oyuncususun ya. ya. Garip garip işler. Yani bunu yemin ediyorum Türkiye'de başka bir oyuncu yapsa. Yani şu an Türkiye'de yine başka bir oyuncu yapsa. İnsanlar tabii kutuplaşmış şimdi. Biz bunu rahat rahat burada özgür bağımsız şekilde konuşalım. Şimdi insanların kutuplaştığını biliyoruz bu ülkede. Bu ayrı bir konu. Yani bu siyasi fikri işte iktidara karşı olabilirsin ya da işte Cumhurbaşkanı'na karşı olabilirsin şu olur bu olur falan filan. Ya bu kutuplaşma farklıdır da şimdi sırf bu kutuplaşmayı kullanarak da senin dediğine göre Hani başkası yapsa çok büyük tepki göstereceğin şeye Enes yapınca Enes kime yaptı bunu iktidara karşı yapıyor ben de iktidarı sevmiyorum Enes bizdendir abi böyle bir mantık olmaz yani sen burada mesela Sırp oyuncular geldiği zaman hemen başlıyorsun yok şu hareketi yapmasın bu hareketi yapmasın şöyle olmasın böyle Tabii. olmasın falan filan ya o zaman yani şimdi bir şey diyeceğim ağır olacak burada mesela bir sürü işte Sırp koç oyuncu falan var. E onlar da o zaman kendi milliyetçiliklerini yapsınlar bu ülkede rahat rahat. Tabi yani o zaman geçen hafta Patrick Yangın dediği şeye kaç adam onda dememişti. Yani belki şey. Yani bu kadar tek göstermedi. Yani bu kadar tek göstermedi. Yani hiçbir şey deme. Yani şöyle bir şey de var. E şimdi ama ben yani ben pek sertse tekmek istemiyorum ama şimdi Mehmet da siyasi düşüncesi belli. E Mehmet Okur kariyer bakımından şu an enes belki enesin diğer kariyer daha belli değil ama yani Mehmet Okur şu an Bana göre NBA'de en başlı oyuncuudur. Oğuzlar olmasa plan pişman. Şampiyonluk. Yani bir takımın en önemli 2. 3. oyuncusu diye yani o Utah takımında cidden. E, ya bugün ya, bence şimdi başka bir konu konu konuyu açıyor ama bugün sev şey var. Wisconsin'in en önemli oyuncusu Mehmet Okur'a benzetiliyor. Yani Mehmet, ok işte, yakın, Mehmet Okur işte NBA'de en yeni dönemdeki Mehmet Okur diye lisans ediyor. Bence bu çok büyük bir oyun. Bu çok büyük bir markadır. Mehmet Okur'un ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu gösterir. Sen bu sezon en, en şeyin en önemli oyuncusunu Mehmet Okur'a benzetiyorsun. Ya bu çok ciddi bir şeydir. Ee, Mehmet de siyasi olarak hükümete karşı bir şey ve ancak Mehmet'in bu kadar işte manipüle ettiğini, bunu ben Mehmet'in tweetlerini okurken bunu kullandığını hiç düşünmüyorum. Adam gerçekten bunu düşündüğü için yapıyor. Bu şekilde olması gerektiğini yandığı için yapıyor. Ve bunu gene belli bir saygı çerçevesinde yapıyor. Ya Enes de sen Eves'in, yani şimdi konuşmayalım diyorum ama, Eves'in 3 yıl önceki Twitter'da kimleri takip ettiğini hatırlıyoruz abi. E sen şimdi mi bu hizmetin hizmetkarı oldun? 3 yıl önce porno yıldızlarını takip ediyordun. Şimdi mi hizmetkar oldun? E kaldı ki ben bu Fatih Tezcan'la tartışmasından sonra biraz e, o tarafı yakın kişilerle de e, sohbet etme şansım oldu. O zaman insanlar da diyor ki, senin işte hatırlattın, ya bu 3 yıl öncesinde böyleydi, acaba bunda mı kasetleri var? Falan diye. Ben yani Doğru böyle mi? bir şey vardır falan demiyorum ama şimdi sen bu kadar işin içinde olursan ya bir de abi bu kadar belli etmezsin bir fikrini evet. siyasi fikrini belli edersin geçersin öteye zaten 3 aşağı 5 yukarı hemen hemen hepimiz herkesin siyasi görüşünü biliyoruz. Tabi. Ya bir de sen profesyonel bak şimdi Hakan Şükür de mesela şu an gayet şeyini bırakmış bir adam. Sporu bırakmış işte gene o da belli eden bir adam ama Hakan Şükür döneminde bu kadar açık ve net bir şekilde yapan bir adam değil. Sen şu an profesyonel bir sporcusun. Sen ilk amacın profesyonel spor olması lazım. Yani sporda nasıl e, kendimi geliştirebilirim, neler yapabilirim diye olmasın. Ya bırak genel tamam ülkenin toplumsal şeylerine cevap ver tepki göster de sen bu kadar her gün her gün her gün her gün merak ediyorum ne zaman bu çocuk işte, içimizdeki portakallar gelsin diye şey almış. Olanda mı? Ya çok garip bir adam yani, ya cidden çok tam garip bir adam. Ergen Hakikaten. <gülüyor> Dramatik bir tweet yani. içimizdeki portakallar falan. Eee o yani sen iki yıl önce şey yapıyordun. Ha ha ha diyordun. Tabii. Ya işte. Ya, ya biraz da yalan konuşuyorlar ve ya, yalan konuştuğu için Antepitü'de. Şimdi ben e, Ya yani. şunu da söyleyeyim ben. Geçen e, biz Utah maçından sonra derin Bey'de bir haber yapmıştık. E, Enes'le ilgili. Hatırlarsın. Yine Enes yine davranıştı. Hiçbir içinde e, siyasi bir içerik yoktu haberin içeriğinde. İstesek kullanabilirdik. Hı hı. Yani o siyasi kavgalarını da kullan. Kullanmadık. Sadece sportif e, şeylerle ilgili. Ondan sonra ben e, bir birkaç menşin okudum. Bizim stile ilgili de yandaş diye e, yandaşmışlar. <gülüyor> Şimdi benim e, de adımı çıkartacaklar. Yani ben okuyacaktım. Kardeşim, derin MB'de iktidara karşı olanlar da var. İktidarı oy atanlar da var. Hiç kimse de bir haber yaparken Ya zaten NBA haberi yapıyorsun abi, neyin yandaşını yapacaksın yani? Yani... <gülüyor> <gülüyor> ya o çok, çok iyi kapaymıştı Yani yandaş ya, demiş adam ya. Şey. Yani Enes Counter eleştiren... Kaldı ki bu bir haberdir ve haber değeri taşıyordu çünkü işte Booker'ın falan açıklamaları vardı. Mecbur yapacaksın. Sen yapmasan ben yani, yapacaktım abi, zaten. Neyin yani? yandaşıdır yani? Yani bugün senin Twitter hesabını takip eden insan zaten senin siyasi görüşünü biliyor. Sana da yandaş diyorsun zaten... <gülüyor> Sorun çok başka bir şeydir yani. <gülüyor> Bana diyebilir. <gülüyor> Bana desin, ben açık açık söylüyorum ben Sayın Cumhurbaşkanımızı severim diyorum ama sen karşısın ya sana nasıl diyor mesela bir insan senin bulunduğun yere nasıl yandaş diyor ya bu çok acayip bir kafa ve şunu söyleyeyim bazıları böyle şey yapıyorlar hani şimdi laf açıyor biz burada bugün sadece artık basketbol konuşmuyoruz ya 3 Temmuz'un aktörlerine laf atıyorlar bize kumpas kurdu diyen bazı Fenerbahçeliler var 3 Temmuz'la alakalı. Kumpası Kur'an'da belli. Hı hı. E sen Kumpası Kur'anlara bugün şak şakçılık yaparsan da o zaman 3 Temmuz diye ağlamayacaksın. E, ya iş, yani ya iktidarıyla karşı ben. ol. Ama işte 3 Temmuz'un kimlerin hazırladığı da belli. Hangi savcıların, hangi şeylerin yaptığı. Hala da bir tanesi vardı. Şey diyordu. Fenerbahçe iman ettirecek belgesi var dediğinde. Bilmiyorum şu an içeride belki. Ranzasının Ranzas, Ranzasın, Ranzasın <gülüyor> altındadır belki o belgeler. Hani bunları da unutmamak lazım. Yani insan ol, çok garip. Yani Kendi kafasına yani. Ben derim. Belli bir düşünce olabilirsin. Bir şey olabilir ama bunların hepsini bir örnekle açıklarsın. Ben bu düşünceyi savunuyorsam şu şu şu sebeplerden açıklıyorum dersin. Ama hiçbir sebebin yok. Bu böyle. şurada sonra da işte oradan başka bir şey çekip bu da böyle dersen komik olursun, gülünç olursun. Abi biz bir şey kere olmaz. olsun. Senle biz siyasi anlamda kavga ettik mi ya? Yok, ya, abi, ne yaparız arada geyik yaparız. A ya Otkan sen de senin bu başkanımızı ayıp ediyorsun bak falan filan. Bunun geini şakasını yaparız. Yani biz bu olgunlukta insanlarız onu da belirtelim. A altını çizelim. Bizim aramızda öyle şeyler olmaz. Ki biz bak abi şimdi aklıma geldi alafını kesiyorum. Ben 15-16 yaşındayken İşte o Ozanlar Rok'un daha Rasim Ozan Kıtah daha yeni yeni parladığı yıllardı. Senle baya baya geyik muhabbeti yapıyorduk. Yani biliyorduk farklı düşüncelerde olmamıza rağmen. Abi bak bunu diyor falan diye gayet yani. konuşuruz. Yani uzun yıllarda da konuşuruzduk kendi aramızda. Yani garip. Ya bir yani. daha abi bu şeyde yandaşlık mevzu çok acayip bir mevzuymuş. Çok, biz yandaşlık yapsak zaten kime yapacağımızı da biliriz. Yani sosyal medyanın kimden yana olduğu da belli. O kadar risk almayız. Enes Kantar şakçılığı falan yapardık işte. Zaten Haberi Arap'ta gazete açıyorlar. Onlardan birine girerdik. Oo. Ya bir de şöyle bir şey var. Yani, sözünü kesiyorum. E şimdi bizim amacımız şey olsaydı. işte bir şeylerden prim kazanmak, bir şey kazanmak olsa. Bir şey, bir Türk oyuncuyu övmek. Siteye en çok hit getiren şeylerden bir tanesi. Yani işte Türk oyuncu şunu yaptı desen insanlar okuyor. Ben bunu kullanırdım kullanmak istesem. Ya yani şey olsam. Ben elinden geldiğince gördüğümü olanları yansıtmak istiyorum. Şimdi ben yutantlı yabancı gazetecileri de takip ediyorum. Yanılmaz bir öfke var orada. Ya geçen şey, bir tane video hazırlamışlar maç içerisinde Utah Luch'ların NES'e karşı olan tavırlarına dair. Mesela NES elinde topu tutuyor, e, steps yapmış, top tutup yürüyor. Arkadan Derek Fisher çok uzakta olmasına rağmen gelip koşup elindeki topa vuruyor, alıyor elindeki topu falan. Yani. Ya demek ki bir tarafa inanılmaz bir sen e, tepkisin çekiyorsun. İnanılmaz şeyler yapıyorsun. Yani o zaman da koştu, kulaklarını açarak gezmeler falan ıstıklayayım ben şunu. Yani. ben ben böyle oyunculardan, böyle kişilerden şey olmuyorum. Ben mesela Ferbat'ın MB MVP olduğum bu tarz hareketlerinden şey olmuyor ee, mutluluk hissetmiyor yani şey tat e, ne hazır derler bazen ben hazır ben e, hoşuma, hoşuma, git... hoşuma gitmiyor ya Volkan Demirel e... bazen soruyorlar kardeşim sen bu kadar konuşuyorsun ne diyorsun da Fenerbahçe'de olduğumuzu bile Emre Belözoğlu e, Söyleyeyim ben hoşlanmam Hazretmem yani yani bu tarz hareketler antikti hareketler gerek yok ya sen çık topunu oyna ya Topunma başı ol. top bak boşluğu bu. sen bugün alıyorum solma da şey yap biz seni eleştirmeyelim örelim ya e, ben Enes sırf şey olduğu için bilmiyorum ki eleştirmiyorum ki siyasi düşüncesi yüzünden ya işte bunları yapıyor diye. Ben Enes'i görüyorum, izliyorum her gün maçlarını. E, Som'da kara delik adam. E ben bu eleştirmiyeceğim. Ne yapayım? Türk diye eleştirmiyorum. bizim yani. arşivlerimiz ortada ya. Biz cemaatçiydik, biz Enerspor nucuyken de eleştiren insanlar artık yani bildiren bir dün kurulan bir de değil ki yıllardır olan bir Arşivlerde ortada o zaman da tabii, eleştiriyorduk. Tabii. Kaldı ki... ki ben Hidayet'i oynadığı zamanlar yerden yere de vurduğumuz yani. sonra Hidayet evet. aynen Şey diye haber yapmıştı hatırlıyorum. Türk oyuncular kontratı aldıktan sonra yatıyordu ya. İşte da o sezonu çok kötü oynuyordu. O, o tarz haberler yapıyorduk. Yani Ama açık bir şey değil ki bizim. Yani neyse insanlar istediği gibi düşünsün. Biz kendimizin ya da işte insanlar biz gerçekten tanıyanlar nasıl insan olduğunu biliyoruz. E Jassim'de adam değil diyebiliyorsan. Yani Jassim'de şey mi dedir? Nesne midir yani? Kalem midir? Kağıt mıdır abi <gülüyor> Jassim'de? İnsan değil mi yani? Yani Jassim'de adam değil diyebiliyorsun. İstediğin hakaretini küfür ediyorsun. Ama öbürüne geldi mi o Türk... Abi bunun Türkü, Kürt'ü, Lazı, Çerkeze şu <gülüyor> yok, yok abi yok. oyuncu oyuncudur Amerika'da bize kaldı Amerika'da söylüyorum yani ben her zaman biliyorsun NBA konusunda muhafazakarım dur bu kadar Avrupalıya da gerek duymayan bir insandır. dur çok Avrupalı olmasın oyunun ritmini diyen insanımdır ya dediğim gibi bazen işte menfaatsız bir iş yaparken seni böyle etiketlemeleri şusun busun falan filan diye ben... Tek bir şey daha söylemek istiyorum abi. Yani onlar bambaşka nokta. İyi sen desin dediği zaten takip eden nasıl bir siyaset düşünce olduğunu biliyor. Bir de geçen hafta da şey demişler sana gelmiş soru diye. İşte Utkan istatistikleri kafasına uyduruyor ya. Yutha ben, ben, ben söylemişim sen uydurmuşsun. Ya şöyle bir şey var. Yani i̇steyen arkadaş bana ulaşsın. Basket, ya da bana ulaşmasına gerek yok. Basketofil site meşhur bir site var. Yani NBA üzerinden, istatistik üzerinden en meşhur sitesidir. Girip açıp okuyabilir. Orada yazıyor gayet de. Ben genelde zaten orada gördüklerimi... İnsanlar daha iyi örneği diye Türkçe çeviriyorum. Kendim yarattığım ya da kendim çıkardığım bir istatistik değil bunlar. Abi isimler kafalarımda bir soru işareti kalmasın. Ee, yani kimse kimse burada ben bu zamana kadar da hiçbir kimseden şunu yaz bunu yaz diye bir haber almadım. Yani karakter böyle ya de yapmam Utan... öyle bir şey. Yani sata yani, söyle bir şey diyecek bir adam da değilsin zaten. Abi yani. o kadar şey yapmana gerek yok ya. Abi girsinler ESPN'e, yutağın maçlarına. Yani ben sana talimat verdim. Yutağın istatistiklerini yap diye de sen ESPN'i hackleyip yutağın 700 e <gülüyor> 80'e mi indirdin yani? Adamlar geçen bizim konuda da yazmışlar. işte All Star dönüşü ortalama 86 sayıda tutuyorlar rakibi. Ve bu konuşulması gereken bir konudur. 86 sayı ortalama yani şu... nedir abi? Manyaklıktır yani bu savunmada. NBA tarihinde bundan daha iyi bir tane performans var sadece. Bir tane bak abi. Yani bu inanılmaz bir şey. Ve bütün NBA bunu konuşuyor. E biz konuşunca en eski kötülemek için konuşmuş oluyoruz. E ne yapayım? Abi, çok kutsu olma yapıyorlar bizim. Yalan mı abi, söyleyeyim? Yani bu mesela... O geçen... Yutalı yani yazarlardan baktım. E zaten aklımda biliyorum da Detroit'un o istatistiklerini işte Larry Blayzer o zamanda şampiyonluk sezonunda bir 8 9 maçlık galibiyet serisi vardı. All-star dönüşü rakipleri 80'in altında tutuyordu. Yani sürekli işte 66'da tuttukları falan falan bayıldığı bir sezonda şunu diyeceğim ama o Detroit takımında abi işte 4 haşitler, şansiler falan hani kalbur üstü oyuncular vardı. O işi yapacak. Hı -hı. Ya bu Utah takımında yani bekler misin sen bu Ya bu Ben başka herhangi bir koçun yapabileceğini düşünmüyorum. Bu kadar açık bir Yani ben burada Snyder ölmek için işte sata çok fazla söylemiyorum ama ya genel olarak NBI çok fazla sürüyor ve görüyorsun lan saygı duyulacak bir koç. İnanılmaz bir iş yapıyor. Atri işte Gordon Hayward'larla ne bileyim ee, çaylak çocuk ismi gelmiyor. Robin Hood mesela yani hiç beklemiyorduk. Bir yerden sonra patlama yaptı Wolves'tan sonrası çocuk. Eliah Mills falan e, yani... var. Yani Elyah nedir yani uçakmasını almışlar getirmişler. Paul Nusapors çıkışlı. Yani, e, Yemi ediyorum peynir ekmekle adam soğuma yaptırıyor takımı. Şu dönemde 35 kalibiyet hatta sen diyorsun yani aslında bu <gülüyor> almaması gereken kalibiyetler diye. <gülüyor> tom, yani, tom. Demin programdan önce de onu konuştuk. Yani, biraz daha aslında uzasa sezon ben Utah All-Star şey, playoff yapardı. Sezon başı olsaydı şu takas sezon başı şu kadroyu kurabilselerdi bence <gülüyor> playoff yaparlardı Bir yani, yani az bu takımları yenmiyorlar abi. yani Öyle dandik takımlara karşı kalibiyeti almıyor Gidiyor. Yani. Aynen öyle bir garipçileri var. Ben de diyorum zaten kaybetsinler. Son çeyrek bıraksınlar. Biz Philadelphia olarak öyle yapıyoruz. Geçen maçı sattık resmi. Yani ben olsam attık. Şu anda zaten 94.7 sayı NBA'nin en az sayı yandık. Hani verimliliği geçti de normal sayı Hadi. olduğunda. E, Verimlilikler de zaten e, o bir ilk üçte kesin bir o bantta ya Çok acayip bir savunma. Geçen aynen. Yani geç, şimdi aklıma geldi. Onu da söyleyeyim. Satmak deyince. Geçen Lakers şey maçı vardı. Philadelphia maçı vardı. Ben de maçı izliyordum. Lakers Top 5 hakkını korumak için işte kaybetmeye çalışıyor. Biz zaten malum sezon boyunca kaybetmeye çalışıyoruz. Yani maçın sonunu izlemeliydin abi. Yani iki takım da sayı atmamak için elinden gelen bütün gayreti gösterdi. Sürekli top kayıtları, işte bilerek pual kaçırmalar. Onlar bunlar. Resmen ortada şu kazan uzatmaya gitti artık. İki tarafta kazanamadığı için, kazanmak istemediği için maçı uzatmaya yani sizin gitti. Sizin o maçta onu yapmanız normalde. Bir de sizin Clownut maçı vardı. Hadi sayı atmadığınız son 3 dakikada Clownut diye sayı atmamış. <gülüyor> Onlar da herhalde artık değil yapmaya <gülüyor> karar verdiler değil bilmiyorum. Ya da bize uyuyorduk diğer takımlar herhalde. Ne ilginç bir takım ya. Yani ya bu yaz sizi de merakla bekliyoruz bakalım kimler gelecek kimler gelecek. Ben o kimden söyleyeyim Kongo'da, Kongolu, Kongolu olması lazım. Çin'de oynayan bir işte Larry bu dönem NSE'de yarım bir dönem öğrencisiydi. Sonra Noto Thomas tutturamadığı için Çin Lig'ine gitti. Bu, bu dönemde drafta girecek bu sezonda. Ben kendisine daha uzun... talibiz. Kısa kısa. Yok uzun, uzun almıyoruz artık kısa kısa. O zaman şey sorayım. Yerli, <gülüyor> hazır yerli demişken Philadelphia'yı da de konuşuyorken Furkan'ın durumunu bana da soran oluyordu. Utkan'a bir sorsana diyorlardı. Furkan uzun vadeli kalır mı? Döner mi? Ya sen de bir Philadelphia taraftarı olarak bak. Ne bekliyorsun? Ya şöyle bir şey var. Furkan artık işsizlikten dışarıdan şut atıyor abi. O kadar garip bir takım oldu ki. Yemin ediyorum. Furkan'a da bir dışarıdan şut atıyor desem inanmaz insanlar. topu topuğunu orada düştük atıyor. <gülüyor> Furkan yani. Öyle garip bir takım. Yani şöyle bir şey var. Furkan son dönemde biraz toparladı. iyi performans veriyor ama. Yani Furkan'ın tutması biraz zor. Ee, açıkçası zaten duyuyorduk da. Biraz sanki kontratı var falan ama. E, şimdi. Narlısınuer çok katkı vermeye başladı. All-Star sonrası inanılmaz, işte çaylak yarışında önemli bir aday oldu. Finan. Önümüzdeki sezon NBA'ya gelecek. NBA zaten e, NBA'ye 10-15 sezon boyunca damga bulması beklenen bir futbol. Yani daha NBA'deyken karşılaştırılmışlar malum. E şimdi uzun rotasında gayet Tedarik'in geri kalan uzun rotasında. E şimdi Furkan, Furkan yani başka yani Furkan bir tercih, tercih meselesi değil Tedarik için bir Furkan'a çeken bir şey yok ve yani Furkan'ın NBA'de tutulması izlediğimiz maçlardan gördüğümüz kadarıyla çok zor. Yani şimdi Furkan 4 numaranı öldürer NBA'de. Başka bir şans yok. E ama 4 numarada da artık NBA'nin yeni yani gelişen basketbolu şut lazım. Şut istiyor yani. E Furkan'ın fuarsız bir sinemle şut yok. Kaldı biz ona üşük attırıyoruz sistem içerisinde yani. <gülüyor> yani çok garip bir takımız hakikaten. Yani, hakikaten gülmek için izlemek isteyenler izleyebilir. Hakikaten çok garip bir takımız. Ee, Furkan büyük ihtimal ya ben şey zannetmiyorum. Şimdi biraz hırsız yapacaktı. Sonuçta NBA'ye gitti. Tutulmaya çalışacaktı. Philadelphia'da zaten biz bir sezonda daha taking yaparız en az bir sezonda. Ee, onun için Philadelphia kolay kolay hemen kesmez. Yani en azından Furkan ben gitmek istiyorum diyecek kadar ilk bitti. Gene bitti. çalışır. Ben size önümüzdeki sezon başında bir kalmasını bekliyorum. Ama yavaş yavaş sezon ortasına doğru en kötü öbür sezon biz Furkan'ı Avrupa'ya güçlenmiş bir şekilde daha güçlenmiş bir şekilde geri yani, iade ederiz diye düşünüyorum. Zaten hani aslında bu draftta kaliteli oyuncu uzun falan seçince de bu iş olmuyor. Onda bana soracaksın biz yıllardır seçtiğimiz her oyuncu için ne kadar iyi oyuncu ya. Hakikaten de bireysel olarak yıldız potansiyeli olan oyuncum var ama olmayınca olmuyor. Ya geçen sene bu Genix'le Jack Smith geldiği zaman da hani 50 galibiyete bile gider diyenler vardı. Yani <gülüyor> bu şekilde yine 30'u zor görüyorsun. Yani o işte, Abi 30 değilmiş ya, biz 20'leri falan görünce seviliyoruz artık, o hale geldi. Ben geçen ama 30. galibiyetimizi almışım. Yemin ediyorum nasıl sevindim anlatamam, ben yani yıllardır <gülüyor> o kadar özür <gülüyor> 30 galibiyet ama başarı gibi geliyor artık. Yani, atıyorum ya, 5 maç daha kazansaymışız falan. Geçen Van Gundy şey demiş galiba, genel menajer olarak koştuk başarı, yani koş performansından memnun değilim. Genel menajer. Stam Van Gundy koş, Stam Van Gundy performansından memnun değil diye bir haber vardı. <gülüyor> <gülüyor> yani. England diye geçer işte o 400. galibiyetini aldıkları zaman Koç dedi 400. galibiyetiniz aldın. Ne düşünüyorsunuz dedi, Ne düşüneyim ya dedi. 400 mağlibiyet almış gibi hissediyorum bu sezon dedi. Ya çok böyle çok. O, o röportajda söylemişti aslında. Ya dedi ben 400 galibiyet aldım dedi. Şimdi dedi önce dedi çalıştığım oyuncu gruplarına teşekkür ediyorum dedi. <gülüyor> Bana dedi hep dedi patronlar i̇şte... iyi kadro verdiler dedi. <gülüyor> Herhalde o muhabbetten demiştir o. Kendi kendini beğenmemişti Çünkü bazen Detroit hesapları da çok troll hesaplar var. Espri yapıyorlar işte. Genel menajer Fenghandi, koç Fenghandi'yi kovdu diye. <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle bir şey var. ya da pek bilmez. Detroit taraftar şey. Mesela çok taraftar gitmez ama e, belli bir ekol olduğu için Detroit. Yani bad boys ekol diye bahsedebilirsek. Mesela New York Lakers tam bir tık sonra gelir taraftar baskısı. Başarılı olamamazlık. Ya gerçi ekonomik krizle sonra biraz o etki düştü ama gayet Serisay'da da görüyoruz işte yabancı adresleri baya baya takım üzere çok ciddi bir şekilde işte şu olsun, bu olsun, şu olsun diye ciddi bir e, taraftar baskısı var. çok benziyor evet. Detroit taraftarı. Şimdi ben takip ediyorum Sor mesela. Durumun sakatlığında iki maç oynamıyor. O sıra iki galibiyet geliyor. durumuntu gönderelim gönderedim diyorlar. Şimdi geçen de Moros <gülüyor> maçlar kazanılınca ya Moro'yu gönderelim diyorlar. <gülüyor> Böyle olmayacak. Şimdi de Ya bir soru gelmiş. Onu gelmişken sorayım. O soruyu da sorayım. Dreamint Green'i mi tercih eder diyor Kemal abi, yoksa Mori'yla uzatmayı mı? Şu sistemde yani iyi olduğundan dolayı değil ama sisteme uygunluğu açısından Green'i tercih ederim. Çünkü Fendane'nin yani hani adam tek uzun bile elinde olsa oynatmayacak adam şimdi bu kadar uzun veriyorsun. Eli mahkum ben yani onun kafasına mutlaka zaten e, mobil bir 4 numara var. Hem 4'e 3 kullanacağı. Hatta 3 olsun da ben onun 4 kullanayım diye düşünüyor. Yani hayır, o yüzden Monroe'yla uzatsaydı ben yazın uzatırdı diye düşünüyorum bir şekilde. Bence, Çünkü bence. bu yaz uzatsaydı mesela daha düşüğe bitirebilirdi işi. Her ne kadar Monroe evet. biraz yüksek Ger istese de daha düşüğe bitirebilirdi. Ben uzatacağını düşünmüyorum. Ya yani Green'e de bakalım şimdi Green'in de playoff performansı Golden State konusunda konuştuk. Yani ne olacak ne bitecek. Hani Amerika'yı biliyorsun sen de. Bugün göklere çıkartıyorlar. Tabii. Yarın yerin dibine sokacaklardır. E, 27.8 milyon dolara kakalarlar gider ya, yani. Hiç belli olmaz işler. E, bir de serbest kalacak da çok oyuncu var şimdi. Bilemiyorsun ki kim nereye gider, ne yapar, ne eder. Belki bir Kevin bile teklif götürür. Tabii yani şöyle bir şey de var. Fazlasıyla da istekli takım var yani. O da var. Evet, Boston haberi çıkıyor. Ertesi gün başka bir takıma diye çıkıyor. O yüzden piyasa biraz biraz çok karışacak. Bir haber daha, bir soru daha Detroit ile ilgili. Detroit güneşli günleri ne zaman görecek diye sormuşlar abi. yazı muhtemelen ben güneşli günlerle alakalı bir yazı yazarım ama 5 yıldır yazdığım <gülüyor> gibi. Görürüm ki <gülüyor> bilmiyorum. Bu, sezon, bu sezonda 50'yi bekliyoruz diye. Yani biz mesela Philadelphia'dan daha iyi takımız diyoruz ama. Yani <gülüyor> aynı sikletle. Ya gerçi playoff sıralamasını saymazsak lider bitirmiş oluruz belki ya. Tabii, tabii tabii. Ya bu sebeple Fenerkând'ın yapacağı hamlelere bağlı. Yani şimdi ben bu seni bu sen derken bu yaz cümleyi yanlış koçuyum. Bu sefer ben Fenerkând'e pek bir şey demem. Yani kadro istediği gibi kadro değildi. Çok abuk buk işler oldu. Belki Casmiti, yani nasıl biz şimdi e, ne diyoruz işte Utah Enes'i sezon başına gönderseydi belki playoff yapacak. Be. Şimdi Casmiti sezon başında gönderseydin, belki playoffı 13 maç üst üste kaybetti. Tam 5-20 işte başladın. Tabii. Ya şöyle bir şey de var abi, yani be... ...başka başkın yok da Brandon Jennings o sakatlı yani, geçer yani şimdi biz demiyoruz bunu ESPN'de yazıyorlardı, Detroit Doğu finali oynar mı diye. Haberin vardı. mı seni o zaman hatırlıyorum. Doğu finali yanlış finali oynar mı diye. Yani. Öyle yani, bir formla geliyor. onun tabii e, senin gibi böyle ESPN'da de var bir iki tane istatistikman ya adam öyle bir istatistikler çıkarmış yani ben bazen sana da diyorum hasta mısın uğraşmam. Yani adam öyle bir uğraşmış ki öyle bağlantılar kurmuş ki yani. İstatistik de hani bir bilimdir. Ya ben bile ulan hakikaten biz doğu finali yaparız ya diyordum. Böyle <gülüyor> şeyler. E şimdi e bir de yani Özürüz. düşün o GenX'i sakattığından sonra ya şu 10 maç üst üste kaybettik all sonra. Ya orada bile 10-10 evet. değil de 5-5 olsan bugün play -off'daydın. Ya şimdi öyle de bir abukluk Tabii. var. Şöyle bir şey, Benim tek İstanbul oyununda nokta biraz guard, yani guard takasını daha erken yapabiliriz. Çok geç kaldı o takası yapmakta. Yani takım belli bir süre. Şeysiz garsız siz kaldı yani. O takası daha önce yapsa belki işte Jackson'ın ısınması daha kolay olacaktı ya da ne bileyim Movilims'ı takas olduğu tak yani oldu takas satıyoruz. Pennywreck de aldılar ne Bir Movilims hanimesi olsa mesela çok daha önce Detroit için koşuyor yani takas önemsiz çok daha öncesinde olsa. Yani belki Detroit'in toparlanması ve bu takım alışması daha uzun olacaktı. E da şu halini biliyoruz. Yani ne bileyim o Alkark'e galibiyet aldı. Bir hatırlarsın. Sizon bir 15 maç daha olsaydı sanki Zolid Plouf Ya dedi. Bir de o senin dediğini Pengande'ye sormuşlar. Niye bu kadar geç hamle yaptınız diye. Onun bir meşhur şeyi vardı. işte ABC planların falan filan var diye. İşte hangi plandasınız dediler. Aradan iki hafta hala daha A planındayım dedi. <gülüyor> Ama dedi ya dedi yedek kart aramak dedi. İlk beş kart aramaktan daha zormuş dedi. Bulamıyorum dedi. En sonunda işte Oryjie Jackson'a gittiler. Ya bu... Bu yaz işte Fenghandi'nin yapacağı hamleler önemli bakalım. Ya bir de onu da hep konuşuyoruz. Biraz şey bir havası var de Tez canlı bir adam. Ya evet ya şey e, Alişan gibi Gönlük gönderir gibi. getirir. Yani. 15 oyuncu gider 12 oyuncu geldi. Sanki de podcast ya. yapıyormuş gibi yani Fenghandi'de. Hani bir hafta onu alalım, <gülüyor> alalım diyor. <ertesi gülüyor> Çünkü iki hafta önce Ben Recep Jackson'ı tutmayacak gününde haberler geliyordu. Şimdi tutacak çok. ama, ama formu da değişti. alıştılar formu ya. Ya bir de e, muhtemelen şimdi oyuncuların açıklamalarında biz geçen yaptık işte Kaldel Pop falan çok alıştım diyor. İşte durumu çok, herhalde durumunu tutacak. O yüzden ben Moro'yu gönderecektir. O üçlü orada Hı -hı. bir teşkilat olmuşlar. <gülüyor> Arka Ar oraya işte gelecek bir 3 numara bir de 4 numara önemli. Ya ben Gart ikilisini ben de mi? çok bozmam ya. Ya sürekli bozup bozup, yani. biz onu falan filan çok fazlasını görüyoruz. Sürekli bozmak da, sürekli bozup daha iyisini aramak da pek mantıklı gelmiyor bana açıkçası yani. Sürekli bozup, bozup, bozup abi biz bunu daha iyisini yapalım, bozalım demek de bir yerden sonra... Yani olmuyor yani, bozuyorsun bozuyorsun, daha iyisi olmuyor. E o zaman bir elindeki bir koru, elindekiler üzerinden daha iyisini yapmaya çalış. Bozmadan daha iyisini çekirdeğin oluşmuş şey. artık. Yani Reci kadver, Kadvel, Bob Drummond, burayı alacaksın 3-4. Tabii. şimdi Toronto'nun yani yaptığı kadroyu görüyorsun playoff. Şimdi çok daha luxun bir golde çok böyle çok iyi bir kadro kurmana ihtiyaç çok playoff için. E, o yüzden sen beni bir şekilde oluşturacaksın. Ondan sonra artık onun üzerine neler yapabilirim, neler yapabilirim. Ama ben o konuda şöyle bir şey söyleyeyim sana. Yani şimdiden eleştiri. Şimdi ben sanki e, genel manager olan Gandhi'nin e, yani çok böyle çok garip bir hamle yaparsa. Şaşırmam. yani kimsenin beklemediği şu bir oyuncuya inanılmaz bir kontrat versen şaşırmam. E sen diyorsun çok tez canlı diye. Yani bir akşam kafasına yatar. İris'e iyi mi diyorum? yarım saatte sözleşmeyi imzalatır yani. Katıf yapma. genel menajer olarak şeyi getirdi. O Jeff Bower'ı getirdi. New Orleans'da genelde o adamın da ne yaptığını kimse bilmiyor. O da Detroit Formula tartışma konusu. Hani biz bu adamı getirdik ama ne yapıyor bu adam? Hiç kimse bilmiyor. Bir de şey, Detroit tarihinden gölge adam. Çok personel sayısının ulaştığı seneymiş bu sene. Hepsini kovmuş. Hmm. Bayağı bir teşkilatlandırmış. Bilmiyorum bir oraya... Ya, şehir krizde ya. Şehire yardımcı olmaya çalışıyorlar. Paralel bir yapı kurmuş orada Fenghal'de. <gülüyor> ne olacak? Ya, o zaman Batı'yı zaten şöyle bir değerlendirdik. Bir gözücüyle şöyle bir doğuya bakarsak. Atlanta artık şey bekliyor. Baya bayağı şey düşürdüler. Gerçi dün ee, bir mesaj verdiler ama. Düşürdüler canımızı sıkıyor. <gülüyor> Abi o acıma aynen. Brooklyn'e resmen. esman. Cleveland desen yani Cleveland. Yani şimdi ben açıkçası Cleveland'i çok iyi gördüm. Yani i̇yi gördüm değil. Batıda olsa hiçbir şey beklemem Cleveland'den. Ama dün LeBron dedi ki yani sanki ben bu sezonda finale çıkacağım. Ben bu sezonda şeyde olabilirim. Sen yazmışsın dün ona çok fazlasıyla katılıyorum. Yani sanki orada Kyrie Irving'de başka bir X faktörü yani büyük bir X faktörü. Başka derken Oo, çok büyük bir X faktörü. Yani ben öyle bir e, mental değişim geçireceğim düşünmemiştim. Mesela Kevin Love o mental değişim yapamadı. O Kevin Love sanki. Yere çaktı. gitmeyeyim. Aynen ben git gidecek gidecek ya. Yani zaten o LeBron muhabbeti, MVP eee muhabbetinden sonra ben takım arkadaş değilim tarzı Tartışma muhabbetinden sonra Kevin Love gidecek gibi gözüküyor. Orada GS'me çok ekstra katkı veriyor işte. ne bileyim 6.5 falan atıyor. Aa o düşük akko maçı da güzeldi sanki ben şey diye düşündüm bilmiyorum bana katılır mısın Cleveland-Chicago maçı izlerken. Doğ finalini izliyor diye düşündüm ya. Doğu finalinde o olacak. Yani doğru Doğu doğ şu an olması zor. Eee Chicago'nun 4. sıraya düşmesi lazım. Öbür türlü yarı finalde karşılaşıyorlar. Ama sanki oradan çıkan takım yani Cleveland ya da Chicago'dan bir tanesi doğdan çıkacakmış gibi bir şu an oyun itibariyle. Eee Toronto desen zaten giderek düşüşte. Gerçi son iki maçta e, son 2 maçta değil de ondan önceki maçlarda toparladı ama orada eee Kyle Lowry sakattı. Çok endişe vericiymiş. Yani kafalarda soru şartı varmış. Ee, baş yaptığım bir toparlandı. Koç'un koğulacağını duydular herhalde. Good'un sahip, sahip çıktı. Good'un sahip çıktı. Oldu 18 asit falan yapıyor. Yani John Wall bir şeyler koyuyor. Ben bir site plasmandan galibiyetle döndüler ki iyi oynadılar. Ben o maçı izledim. Yani Mida'daki Doa Esin, Miami çak, şey, yere düştü. Yoksa veriyordu 6. sırayı. Orada Ersan taşıyor resmen. Ya orada takını. da Miami'nin yaptığı iş değildi ya. Miami'nin dünden hangi maçtı? eee bastım mıydı Kimde oynuyordu şu an kusabağa satı demedim 7 sayı. Ya 7 sayı ön ile öndeydi. Pardon. 7 sayı öndeyken maç verdiler. Yani ben böyle bir rezalet görmedim. Ki ondan önce kaybettiği Milwaukee maçı da o şekildeydi. Yani resmen şu an ateşle oynuyorlar. Ya yani yani bizim Suha var önümüzdeki haftaya katılacak. O yazmış bugün bizim forumda. İşte boş verin topu on korumalı draft takımımız var. Bu saatten sonra bu takımdan bir şey olmaz. Biz de düşelim diyorlarmış. Ki çok sakatları var onların da. Yani orada sponsor bir başka bir şey olsa bu kadar sakatlık olmasa bu sporda çok eğlencelidir. Hatta bence kovulması gerekiyor bu performansla sonra takımın. Çünkü Miami şu kadroyla playoff'a formasız mantıksız. Yapılan e, diğer e, diğer herhalde yani bilmiyorum ama sakatlar tek bahanesi olabilir onun. Yani çok sakatlık oldu. Yani Chris Paul olsa büyük ihtimal e, gene yaparlardı. Işte. Ee, orada Brooklyn, Brook Lopez'in inanılmaz bir çıkışıyla eee playoff'a kapağı attı gibi gözüküyor şu an. Şu anda hatta biz podcast yaparken 15 sayı fark açmış dedik ya da. O maçı da kazanırlarsa zaten haftadan haftadan garant demiş. Yani biz 7. sıraya aldık mesajını vermiş olacaklar. 8. sıra için e, Indiana'yla Boston kaldı. Şimdi Indiana'da dün George Paul, döndü, e, Paul George döndü. E, özlemişiz hakikaten Paul George'u. E, hemen Tony Allen vari bir Türkiye kaçırdı. <gülüyor> Gözümüzün pasını sildi duygusal da ee, yani da mı o ya Bayağı bir güzeldi yani ya şey ben şey hoşmak ben polcioğlu sevmem palın izledim hürmetini izledim ee, şey taraftar çok gazaya gaza geldi polcioğlu ya. aynen yani uzundur böyle bir dönüş izlememiştik ee, ama sanki yani bassın da orada e, basın çok eleştiriyor şey yapması biliyorum sen ne düşünüyorsun abi konuda playoff yapması işte draftta yapmak varken ne gerek var çok arada kaldığı söyleniyor. E hala sanki bazı akışlar arada kalmış gibi oynuyorlar. Yani aynen. Ulan biz playoff yapsak mı? Yok yok yapmasak. tarzı bir kafadalar. Ee, Charlotte desek e, Alcay sezonu kapattı diye söyleniyor şu an içersin. Ki ha zaten kesin bir sezonu yok ama yarı kapatmış şekilde başladı. Çok. Yani, Onun bu sezonu son sezonu mu? Yoksa ikinci sezonu mu? İkinci sezonu mu galiba. Ee, yani son sezonu o böyle oynamazdı. Orlando'yu konuşursak o Orlando, e, Orlando çok şey bir takım, ilginç bir takım. Maçları hep 3. şerelinin ortasına finan veriyor. Ben izliyorum maçlarını. E böyle hiç maçta ortak gidiyor. Kimle oynarlarsa sonrasında? Çekirdeği çok iyi. Ben orada vuracağım için bu hafta dedim. Yani inanılmaz geliştirmiş kendini. Kendisini biz Anderbañ'ın takasıyla, malum takasla, Orlando'ya verdik. Ee, o olmasa belki şu an sakat sakat uzunları seçmeyecektik. Ee, kısa var, yani uzun şeyde de şu an için bastın herhalde. Ben yani işte şey Paul George'un dönüşü falan bir hava yakalamasıyla. Abi Indiana'yı biraz da bir adım ördekle ben... görüyorum ama ben fixtürlerine de baktım. Miami'nin aslında fixtürü diğerlerine göre nispeten daha kolay ama Miami'yi de güvenemiyorsun ki. Ya 7'si denk de kapatmış diyorlar sezonu şimdi. Kalırsa orada bir weightless ne kalacak. Ya, orada Dragic Bey'i biraz hayal kırıklığına uğrattı. Ya Gerçi takım çok sakat olduğu için çok değiştiremiyoruz ama yani şey var Indiana'da da. Şimdi Indiana önce ben bugün hiç platformda açtım yabancı formları. Biz 8'den girip altta yeriz. Evet, evet o bayağı bir ciddi ciddi yazısı var. Yani biz iyi bir takımız işte son doğu finali takımıyız. İşte eksiğimiz kalmayacak filan. Ya yani şu an bence öyle bir biraz garip olur. Ha ben şey düşünüyorum. Atlanta süremez eğer Indiana gelirse. Ama 4-2 filan diye biter diye düşünüyorum. Kaç onu haftaya yani, bir artık iyice resim içeresin ...Kleof'da bir çekişme olsun isterse Celtics'e ziyade Pacers'ı tercih eder. Çünkü ben olsun Atlanta evet. ile karşılaşırsa çok zorlayacaklarını düşünmüyorum Atlanta. E. E Bence de. Ama yani. Indiana'da doğru bir şey olur. O bir gazla bir, en azından en kötü 4-2 olur gibi. Yani şöyle bir şey var. E, yani, Tabii onu görmek lazım. Böyle büyük sakatlıklardan sonra oyuncular yani işte Kobe'de bunu görüyoruz. Diğer oyuncular da döndük. Çok erken dönüyorlar. Olması gerektiğinde çok erken dönüyorlar. O zaman da başka bir sakatlık yüzünden bir anda beklenmedik bir zaman kapatıyor. Yani Paul George'un e, çok sağlıklı olması lazım. Öyle bir şey olması. Yani bir sürpriz. Yani maçı atıyor. Seri 7. seri maça taşımaları için. Gerçi Atlanta'nın da playoff performansını geçen sene çok zorlamışlardı ama yani o zaman bir şeydi. E, ne derler? İddiası olmayan bir sakın gözüyle çıktı. Şimdi e, birinci sıradan baya baya doğu finalinin en önemli adayı olarak geliyorlar. Görmek lazım. Öyle görmek bir, lazım. Doğru. Playoff'ta bir görmek lazım. Ben hala daha çünkü biraz umudum var Atlanta'dan ama dediğin gibi bir pil görmek lazım. Onlar işte Celtics içerisinde dua açtılar. Hani burayı da 4-0'la geçelim de yarı finallerde rahat rahat rakibimizi bekleyelim diye. Yüzüm evet. ben şeyi beğeniyorum. Evet, evet. Sen Nets'in son zamanlarda bayağı bir itti buldu. Orada Danny Williams bizi dinlemiş herhalde. Alınmış. <gülüyor> yani bayağı iyi son zamanlar. Gün... Yani şey orada ben Nets'te şeyleri izliyorum. Fenerbahçe'nin çocuğu Bojan Bogdanovic'i izliyorum. Bojan da çok iyi katkı ediyor. Gerçi kaybettikleri maçta iyi oynadı ama Buruk Lopez zaten hep böyle oynasaydı. Tabii. Sezon başından beri böyle oynasaydı. Ben zaten dört tepne olacaklarını düşünüyorum. Yani. Şu an Tuan falan çok daha e iyi yani. bir kadı var. Buruk Lopez'e dönem veriyor. Tabii tabii. Bayağı bir sakatlıkla uğraştı onlarda. Tabii yani zaten şey ee, ya orada işte şey çok sıkıntı bu tarz takımlarda yani. Bazen çok gereksiz, işte o Kevin Garnett, her şey Kevin Garnett, Paul Pruz takasına geliyor. Çok gereksiz, iki takas yaptılar, sonra zorlar. yapar falan. Takım çok gençlerdi, şimdi toparacağız diye uğraşıyorlar. Brooke Lopez de bu sezon başı bir yer hatırlarsa takas ediyorlardı yani, Brooke Lopez gibi bir oyuncu. Yani Brooke Lopez, e, soğuması bakımından ya da Rubant yeterli bakımından çok eleştirildi ama yani hücum gücü olarak e, bence Enes'ten daha iyi bir flottur. Yani şimdi konu Enes'e geliyor tekrar ama, Enes'ten daha yetenekli bir, daha fazla spor opsiyonu olan bir oyuncudur. Tabii. Her maç çıkarsan da 25 verir. Yani üstüne oynarsan, ondan oynarsan. Şu an Brooklyn'in yaptığı gibi. Ee, yani Brooklyn o takası yapması da pek bana mantıklı gelmiyordu zaten. Yapmadılar Allah'tan. Ama yani işte Cleveland çok... Yani 18 maçtır kaybetme kaybetmiyorlarmış mesela. Yani en uygun seri zaten bu sezon evinde en az kaybeden Benim takım diyorum. Benim Cleveland'la ilgili e, ha, üç, var orada. Benim ilgili kafamdaki tek soru işareti, şimdi ben maçlarını izliyorum. da veriyorlar falan ama Ya ben mesela bir diyelim Doğu Atlanta Atlantayla oynayacaklar. Ya ben Atlantanın onlara bu kadar üç sayı imkanı vereceğini düşünmüyorum. Ya yani çok üçlük üzerine kurulu bir takım olmaya başladılar. İşte ya dün dünkü maçta herhalde sapık sapık üçlükler geliyor. İşte orta sağdan atıyor giriyor falan onlar olmaz bir seride. Yani bir, tabii. Yani bir maç olur. kontrolden çıkmış şekilde oynuyor. Yani işte tabi ama şu an en formda olanlar onlar açıkçası. Orada işte LeBron faktörü yani LeBron hala 30'a çok daha eski sezonlara göre şey, Roland'a geçirdi gerçekten siz kolay iyi de. Eee geçirse bile orada mesela Atlanta'nın LeBron'a karşı bir yıldız çıkarması gerçekçi seçim içerisinde. Yani kritikal açıdan konuşuyorum. O biraz... Orada bir soru işareti var. Ben James'e de tebrik ediyorum buradan. <gülüyor> hakikaten bu sene çok <gülüyor> olgun ya. Ya yani ben normal eleştiriyordum, ediyordum hani en azından eleştirenlerden biri biriydim ben. Bu sene tavırları açıklamaları mesela Okayam'ın saçma sapan çıkışları falan oldu. Ben çok alttan aldı çok olgun karşı. E, sağ içinde de aynı öyle her ne kadar e, bir ara hani David Batı ittirdi ittirdi. Ya ne yapıyor yani, ya? E, sağ içerisinde de. çok farklı ya. Çok olgun yani. Aynen. Ya mesela dün ben e, Joe Kim pozisyonu vardı. Joe Kim rahat büyük hakif ediyor yani şimdi ben görmedim. Daha sonraki pozisyonu küfrettiğini gördük de ilk başta bir şeyler söylüyor. dönüp baktı. Yani hiç Oral'a bile olmadı. Devam etti. Noah da kendi kendine söylemeye devam etti. Yani Başka bir oyuncu olsa belki hır çıkartırken. Ya ben Lebron'u da mesela ben hiç sevmezdim. Kaleri boyunca hiçbir zaman Lebron'un e, e, ta, tam tersi yıldızları tutmuşumdur. İşte önce Kobe arkası Kevin Durant. E, ama bu sezon dediğine katılıyorum. Daha bir şey. Abi millet olgun. bizim Türk oyuncular Eyle. gibi değil ki. Bunlar yaşa ilerledikçe olgunlaşıyorlar. Aynen. Daha öğreniyorlar şeyi, doğruyu. E, ama mesela şimdi mesela ben Şey, şey yapmıyorum ee, bu tarz konuşma muhabbetler de var onu da biraz şey yapalım Şimdi mesela Kevin, daha öncesinde Chris Poch'la The Van verimliliği hakkında bir şey vardı ee, işte çok verimli kullanamıyor diye. Ya, bu Bakıyorsun Tam Kari'ye katkı verdi mesela bir Kevin London'dan katkı alamıyorlar şu an. Ya, Lebon'da diğer oyuncuların verimliliğini düşürüyor mu? Yani arttırdığı iddia edenler var. Diğer takım oyuncuların verimliliğini düşürdüğü, diğer yıldızların verimliliğini düşürdüğünü iddia edenler var. Ya biraz daha Lebron takımda Lebron'un istediği gibi oyun oynamak zorundasın. Gülser daha dikenine kaatlamak. Bir şey yani. Bunu ona, ona yapacak bir şey yok yani. Yani LeBron olmuştu şu an tartışmasız oyunun en iyi oyuncusu ki geçen haberini yaptık. Ee, gene o ismin evet. manyak istatistikçileri Şey, e, 62 maç oynarsa her sezon 2023'e kadar hedef 2023. İnşallah e, 100. Yıl, cumhuriyetimizin 100. yılında Bir tarifin en skarer oyuncusu olacakmış. <gülüyor> Buradan başarılar diliyorum. 2023'te bir şey var ya. Bütün hedefler o <gülüyor> Aynen aynen. Dün falan da bana şey diye sormuş. Ne oldu bu plan Karşak'a benzettiğim için Steve Kerr'de bir senin alp lobeti diye ya, çok yani kırdı beni ben Karşak'a canmıyosu. Karşak'a canmıyosu beni çok kırıyosu. Bir terbiyesizim yani. mi oldu acaba Steve Kerr'ün sana karşı diyeceğim ama bak <gülüyor> bugün mesela falan işte muhasebeci tipti falan diye adamı şey yapmışlar. <gülüyor> Ama hakikaten bir muhasebeci var ya. Basketbolcu değil de muhasebeci desen daha çok yani Mark Jackson'da da imam tipi vardı mesela. <gülüyor> ya Mark <A> <gülüyor> çıksın demişken asıl bombayı yani konuşmak lazım. Yat rahatın abi. E ne diyorsun bu MVP Harun olmalı? Doğru yolu bulduğunu ben düşünüyorum kendisi. Çok doğru bir açıklama yaptı bence ama biraz A ayıp olmuş sanki yani Ne olursa olsun ya yani insan o kadar hani Körü sana sonra destek vermiş etmiş zamanla. Ama biz Mark Jackson'ın zaten içten pazarlıklı bir adam olduğunu hep söylüyorduk geçen sene. İnandıramıyorduk. Tipine bakınca bana güven vermiyordu yani. Böyle imam dedim ama yani... Aynen. Sahte imamlardan. Yani Gizliğimiz <gülüyor> <gülüyor> imamlardan değil. Sahte imamlardan. Hiç güven vermiyordu. <gülüyor> o biraz daha, herhalde şey yaptı. içinde bir onun bir yara. Ya yani şimdi biz de olsak belki o kadar hani... Çalış et falan. Belli bir başarı kala sonra... Yani... E, gelsin pastayı Steve Curry's... O öyle düşünüyordur. Ben öyle, biz öyle olduğunu düşünmüyoruz tabi ama... O mutlaka öyle diyordur lan. Geldi adam... Osa Gtpe <gülüyor> benim mal varlığımın üstüne kondu diye düşünüyordur ama o yüzden hiç mi sana suç yok ya abi? O yüzden seni destekliyor yani. takımsın ya. Yani. Kur bayağı istin çünkü. Çok trip attı ya diye. yazın. Destekti Hatta hatırlarsın biz hani konuşurken ben şeyden dolayı diyordum stickhorn niye başarısız olur hani işte oyuncularla istemiyor. İşte Mark Jackson'dan dolayı bozuk atıyorlar falan filan ama yani Bir de abi şimdi geçen sene dün işte programın başında konuştuk hani Steve Körg hamle yapıyor işte Barnes'ı çekti, Iga Dalay'ı aldı, şunu yaptı bunu. Biz geçen sene ne konuşuyorduk, geçen sene geç podcast yapmıyorduk ama hani aramızda hep şunu söylüyorduk ya arkadaş bir mola almışım bir set çiz ya. O... 10-0 seviyorlardı sürekli <gülüyor> <direkt biz gülüyor> moladan sonra. Sen konuşuyordu sadece konuşuyordu Mark Jackson. bir seti falan yoktu hatta bize de sallıyorlardı o zaman da hatırlarsın biz şeydik. Golden State'e karşı Golden, Golden State her mi? sene bizim bir düşmanımız oluyor. Yani bu evet, işinde de evet. şeyi var. E ne oldu abi? Bizim dediğimize geldi. Yani şu an Ya, şey İst... var, ya şu anki ama. istatistikler bizim dediğimize geldi. Yani Stephen Curry Kör... tabii, tabii Ne oldu? Söz olur... En azından mol alınca 10 sıfır seviyemiyorlar artık. Öyle bir rahatlama yani yaşatıp. Bir de da moladan yine bir iyi döndüler de işte karşısında da Popovich var. Tabii. Ya şey var bir de. E, ya ben orada şey Popovich'in şeyini sevdim. Curry çok bir şey dememiş. Şaşırdım demiş sadece. Bilmeyen arkadaşlar için anlatamam. Yani ben de şaşırdım, ben de şaşırdım. Ben laf ederdim. Bogut şey demiş. Mark kim ya demiş. Bogut, bayağı. Bogut zaten karakter olarak da hiç ya bu, karşısında görse döverdi hiç bence. Yani. Bogut'un da şeyi vardı Aynen. ya. Ee, yine şimdi çok alakasız bir yere geleceğim. Milwaukee'de oynarken kendine özel taraftarı vardı. Para verip ha, o, belli o, o. bir gruba o zamanlar Vallahi şimdi rakam aklında değil ama Yine bir hatırı sayılır bir gruba bilet oluyordu. Onun özel bir tribün grubu falan oluyordu. Çok ilginç bir karakter yani Bogut. Alex gibi. Bunun artısı işte şey, para verip bilet dağıtıyordu. İlginç bir karakterdi yani Bogut. Adamdır. Ya ben çok sakatlanıyor ya. Çok, çok. zaten. Yani... Sakat adam çok sakatlanmaz abi onu söyleyeyim. Yani o... karakteri adam karakteri sakat. Portland'ta oynamıyor. <gülüyor> Kariyeri erkenden bitmişti. Bir de Greco'dun vardı. <gülüyor> En sona porno yıldızına geçidi <gülüyor> yapıyorum ben ama yani ya, o da yani yani yazık günah o, o yani insan şey oluyor biz bu yıl, ben şey böyle eskiden basketbolcu olmaya hayal kurardım. gerekli adamlarına Allah şey veriyor poypost e, veriyor kullanmıyorlar biz burada yemediğimiz sadece onları konuşmaya şey yapıyoruz yani işin şey de tabii bu yani odun şeydi e, Açıkçası hakikaten a, büyük beklentiler vardı çok önemli bir pivot olması bekleniyordu Finan. İşte akıllar hep şu an benim bunları söyleyince Joel Ambient geliyor. Ya bizimkisi işte öyle olursa diye geceden uyku Onun girmiyor gözüne. Ne kadar çıkmıştı değil mi? Fazla 135 kilo 135 kilo olmuş. Maşallah. Maşallah. Demedim. Bayram Boruk eserdi. Boy vardı. Onu da kulaklarının içinde atar. Çok iyi oyuncuydu o oy ya. Onun Dallas, seri Dallas serisi miydi o? Çok efsane Oo. bir dördüncü şerekle oynamış. Senin ağını aldıysa artık. Tabi tabi O Portland'da yazık oldu abi. Normalde o Portland başka bir şehirde olsaydı o kadar sakatlık yaşamazdı. Şey vardı ya o... Ama Portland Tabii... biliniyormuş. Şey, sakatlığı biliyormuş. Yanlış hatırlamıyorsam. Onlar da Joel Prizbilla. Öyle bir... bir hmm. Biri de banyodan düştüydü. Küvete kü kü kü düştüydü. <gülüyor> ayağı falan kırıldıydı. O, o dönem yani çok enteresan bir Portland takımıydı. Her hafta bir sakatlık abi, haberi, adam, haberi geliyordu o dönem ya. Banyoda küvetten düşme ayağını kırar mı ya? Öyle bir şey vardı. Bunları hamama götürsünler diye yaz konuları falan açıyorduk ya. Çok... Tabii tabii <gülüyor> Biraz zamanda geçerdik. Başlık açıyor ki bir yani şeyde yani yine iyi şimdi iyi Allah ee, sağlık versin. Koç koçlar herhalde antrenman sistemi değiştirdi. Antrenman yap. kaç? onlar da gene bu sezon böyle diyoruz da şey sezonu kapattı. Eee ne o sezonu kapattı. Aldığı zaten zaman zaman gidip gidip geliyor. Şimdi Durright da 4-6 hafta arası yapmış yani. Sezonu kapattı diyebiliriz. Tabii. Yani sakatlık yaşıyorlar da eskiye göre daha bir şey yapmıştılar. Orada ben şey aklımı Portman'ta görmüşken, onun hiç konuşmadık Portman'ta ama Ben orada Çaylak'ın, Çaylak değil ya Çarpık, oyuncusu. E, Michael'ın mı? Michael'ın bundan patlama o, bekliyordum. Ama o orada şey çok eleştiriyorlar onu. Geçen sene de zaten hani hiç bench kullanmıyor falan filan. Bu de bench'i verimli kullanmıyor falan. Orada Koç çok eleştiriliyor. Ben forumlarında da baktım da. E, yeteri hani yeterli güveni vermiyor diye. Şimdi tamam Bench'i bazen hani insanlar şu olabilir hani istatistiklere bakınca a 15 dakika süre almış 20 dakika süre almış falan hani çoğu maç kopmuşsa falan o şekilde, o şekilde. verdiği sürede duruluyor ama ya Terry Stotts yani şimdi bir şey de yapamıyorum Şimdi kağıt üzerinde tamam hani kağıt üzerinde her kadro aslında iyi bugün NBA'de 30 takım varsa en az bir 25 tanesinin kağıt üzerinde bence kadrosu iyidir ama iş sadece kağıt ile bitmiyor Abi sakat... İşte biz o 5 diğer beş takımı tutuyoruz abi nedense. <gülüyor> ya öyle bir şey de. <gülüyor> ya kağıt üzerinde iyi ama işler işte şeyde e, kağıt üzerinde olmuyor. Ya zaten şey diyorlar, Terrorists için hani Red gibi adam diyorlar ya. <gülüyor> ne alakası <gülüyor> evet. var sırf. Ama Süit koşuları bilsem Ben diyorum zaten Portnus'un 5'i bence ENB'nin en iyi 5'i. Yani 5'er organik ENB 5 değil. İşte. Ama şeyde kızlanıyorsun. Ben işte de öyle çok bu oyuncu neden oynatmıyor diyemeyeceğim bir oyuncu diyor. Şimdi bakıyorum tamam şey bek, patlama bekliyoruz da öyle de girse inanılmaz şeyler inanılmaz bir altıncı e adam olur. Yani de en azından performans. Mesela Steve Blake'den dolayı falan ama onda geçen seneler mesela Golden State'de falan çok da bekleneni verememişti Blake falan yani evet, çok evet. da değişti yani. Ya de, ya biz bunu hep konuşuyoruz sence yani. laf arasında da söylüyoruz. Ya tamam kötü koçlar var ama ya şimdi her koçu da ya bu bunu kullanmıyor. Bu kötü koç dememek lazım. Vardır bir tane adamla manyak değildir herhalde. Katkı vereceğini bileceği adamı niye rotasyona sokmasın? Şey bir tek. Manyak. Top. O ayrı bir şey. Bulsun. Bir de... Evet o konuda sana katılıyorum. Şöyle bir şey de var. Ee, yani şimdi Batı'da baktığın zaman bugün Portland 4. sırada olması hmm. lazım. En son 4. sıradaydı. Yani şimdi bu kadronun 4. sırada olması çok da kötü bir şey değil. Yani bu kadronun ederi bu. Kaçıncı sırada olabilir ki? ki? Onlar da bu sefer. Bu kadronun. Olduris falan bir ara şey, Heh, Batum. Aynen. Nicole. Ki yani çok onlarda sıkıntı Bazen çok dibe vuruyorlar. Arka arkaya 5 maç kaybediyorlar. O şeyler olmasa belki sezonu ikinci sırada bitireceklerdi. Üçüncü sırada yani bitireceklerdi. Hala da bitirebilirler. Bir maç muhalif etmelerinden Memphis'in buluşuşunu düşünürsek. Yani e, o yüzden Portland'ın genel başarısı olarak da çok eleştiriyor. Geçen sene bu takım yarı final yaptı. Yeah. Ki Houston'u ederek yaptılar ve yarı finalde sanatını yakarsın, hiçbir şey yapamadılar. O başka bir nokta. Ben Portland'ın Edelenin bu olduğu için çok iyi düşünüyorum. Başka bir hami yapmaları lazım. Ama koçta da yavaş yavaş o şey sıkıntı gözükmeye başladı yani. Bir yolcu olacak ki bu oda. Evet, Aa, evet. O, Önce o, bir başetini koçunu kovarsak. Sonra bu portu da Nick Batum diince iğrenç bir espri yapacaktım ama neyse. Sue Batum <gülüyor> <mı> arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> o da bu sene yani, o kontratın üstüne yatıyor. O kontratından daha az oynuyor. Ben onu söyleyeyim abi. Yani. Evet. Batum. Bir de Süheyl Batum var ya. Ya ben ondan çok daha. İşte o <gülüyor> kabaamı değil. Onu biliyorum abi. Sonra da artık daha fazla uzatma diye. <gülüyor> bir o kadar mı iğrenç? <gülüyor> ya bayağı kötü abi. Belki buraları keseriz. Şey yapalım. Yok kesmeyiz yani bunu şey yap. Çünkü programın sonunda <gülüyor> bayağı bir seviyorlar. Yani özellikle Etem çok. Hafta... Etem zaten hafta... server bizim Etem. İşte o boktan boktan önce benzeyen kardeşimiz. Program başında dinlememiş zaten. sadece sonunu dinliyormuş. Hani benden <gülüyor> bahsederler iki selam yollardı Şaka şaka. Ben diyorum sana selam yolları. Şöhret olmayı sayamıyor. şey e, Ona da diyoruz. Gel işte e, Erdem'e de diyoruz. Gel konuş diye de işte dediğimiz gibi. Çok utangaçlar. Katılmak istemiyorlar pek. E, ama bir gün iknağı çiz inşallah. Onları da şeye bekliyoruz. E, podcastte bekliyoruz. Bu hafta üstünü çizeceğimiz bir kişi var mı abi? Bu hafta E Fersu'nun üstünü çizelim. Onlar nerede bu üstü zaten başka şey değil mi? bazen böyle Twitter'da düşüyordu o yüzden. Ovredovich'i de uyarmış. Hani dikkat etmiş. <gülüyor> i̇ki maç üst üste bir de üçüncüsü olursa diye. Çok şey bir adam ya. Ben her sabah ilk işim çayımı alıp hiç kusura bakma. <gülüyor> Fersu Deniz Yahya Beyoğlu o zaten güler yüzü de bir şey adam. Yani. Baba babası hakemmiş ya. Fersu haftaya Evet evet hafta zaten yazı yazacağım zon basketten uyarı uyarı yazın ya yazı yazacağım NBA sana biz olduğumuz için şey yapamıyoruz ama ben zon basketin bir programında sevgili Ferdiyu nezaket mi sever misin Utkan <gülüyor> abi o alkolden başını kaldırabiliyor <gülüyor> mu ya Necat hocamı da buradan <gülüyor> böyle şey diyecektim ben de. abi böyle herkese çakıyorsun çakıyorsun sonra ondan sonra yandaş mandaş ne yandaş böyle çakarsan hiçbir yere <gülüyor> gelemezsin bu ülkede. Şey. Ee, ben şeyi çok seviyorum. Yunusu çok seviyorum. O da çok başarılı bir kardeşim. Aynen, Aynen. az kafemden beni sormuşlar neden yaplar. Anlamadım. Yani harip. Yani herkes işine baksın. Yani Yunusta. Yani şey ee, e, şimdi dalgasını geçtik ama bence 16 yaşındaki bir çocuk için gayet şey başarılısın kendisi. Çünkü <gülüyor> başarısız yani biz çünkü ka kartalları falan, alperenleri falan görüyoruz. Çocuklar efsane yazma yazıyor. Alperen Doğan, yani Alperen işte Doğan adamdır. Alper Alperen ya Doğan adamın tutma yani. Bu, bu güzel tamam biz geyikten geldik ama hani insanlar bazen böyle şey yapıyor. Sanki ya lan Yunus Aydın kim? Fersu, Deniz Yahya Beyoğlu kim ya? Kale bile almam. hani Ama mesela tabii tabii. Işte Alperen gibi senin dediğin gibi böyle hakikaten hakkıyla yazan şey... birçok... Umutcan değil galiba. O da bir tane. O çocuğu da beğeniyorum. Dile mesela şimdi biz sonuçta basketbol oynuyoruz. Ya yani bu işten bir şey kazanmıyoruz, etmiyoruz bir şey. Amacımız yok yani. Sadece basketbol konuşmak var. Zevk bir şey alıyor. amacımız olsa bu kadar dinlete çakar mıyız ya? Tabii. Yani şeş Alperen yaz yazınca ben okuyup okumaktan zevk alıyorum. Yani başka bir sitede yazıyor ama gayet hemen RT'sini basıyorum. Hatta kendi paylaşıyorum. O kadar zevk alıyorum insanlar. Başka arkadaşlar. Salt basketbols başka bir site. Orada bir arada şey yok. Güzel, güzel basketbol koşuyorsun. Ben Yunus'u destekliyorum. destekledim. Tabii canım bizim yarı saha olsun ekibi, internet basket ekibi olsun. İyi işler yapan, güzel işler yapan arkadaşlarımız. Hepsi de evet. muhabbetimiz var. Aramızda öyle bir şeyler yok. Yani benim dediğim gibi abuk tipler olunca işte hani Obradov için karşısında röportaja giderken 50 kişiyi araya koyup yağdanlık gibi hareket edip şimdi orada oturduğun yerden sallayınca da olmuyor. Etik olmuyor. Yani işte yani, yani şey e, hep diyorum farklı olmak için bir şeyler üretirsen olmayan fikirler üretirsen gülünç olursun sadece başka bir şey olmazsın. Bu arkadaşların bir şeyler iddia ediyorlar ama hiçbir zaman altlarına test koymuyorlar. Yunus için söylemiyorum Yunus bir şey de iddia edebilecek kadar bilmiyor. O kadar açık konuşuyorum. O her gün sadece unfollow -fo etsin, unfollow -fo etsin, unfollow etsin, Çok üzüldüm elektrik kaçağı var, kesiği varken follow da edememiştim. Şimdi. yazık. O canım. bir de şey diyorlar yani, işte ya. İşte Cumhuriyet gazetesinin neden sınırlı sayıda okuyucuya ulaştığı yazarlarını. <gülüyor> <bir tisletiyor. gülüyor> yani, biliyorum, yancaç ben edecekler o zaman beni. Şey, ben de önümüzdeki dönemde yeni Şafak'ta yazmayı düşünüyorum. Evet. <gülüyor> ben de işte artık akşam malsın, sabah malsın yer alacak mı? Ya, yani. <gülüyor> ben de bundan sonra yanlış olacağım. Ya Yunus Yunus gibi olmaktansa yanlış olurum daha ya. Ya şimdi çok ağır konuşacaklar de, ya Kusura bakmayın hakikaten... Ben bir MBA yazısını okudum. Ben öyle kolay kolay insanların yaptığı emeklere laf etmem. Çünkü sonuçta herkes bir iş için emek veriyor. E, ciddi anlamda e, çok kendisini geliştirmesi lazım. Çünkü olmayan şeyleri varmış gibi yazıyor. Komik oluyor. Arkadaşlar da söylüyorum. Yani Bizi dinlemiyor mu dinlemiyor çok da olurduğumda dinle ama. Yani kendisine otursun bir baksın. Nerede yanlış yapayım diye bir düşünsün. Birileri de onu yönlendiriyorsa yanlış yönlendiriyor yani. Bu işler insan tanımak. Tamam insan tanırsın. Röportaj yaparsın. Bilgi alırsın. Bunlar çok güzel işler. 16 yaşındaki bir insana göre de çok fazlası da istiyordu olabilir. O başka bir şey. Ama yani ee, komik. Ben hakikaten üzüldüm. Yani Cumhuriyet gazetesi ya da şey yaptığı için. Yani Allah yolunu açık etsin. Ben pek bir şey demeyeceğim. Çok taşımdığı insanlar laf eder. eski Türkiye kafasında. <gülüyor> onları biz... Yeni... Bu hafta suikasta gidecek miyiz? İsmet'in bedeninin konuşacak mıyız abi? Aa, doğru. Onları, Onları artık önümüzdeki hafta. E bir de konuşuruz. şey olmaz de... yani. Buradan tabi suikast demişken yani hakikaten Fenerbahçe'ye yapılan saldırıyı da kınamak lazım yani bu artık. insanlar hani ben bunu utanarak söylüyorum. Biz de gençliğimizde bazen ben hani geçmiş yazdıklarıma falan bakıyorum. Kendimden utandığım oluyor. Bunu samimi itiraf olarak söylüyorum. Hani biz de nasıl büyürdük? Vur kır parçala. İşte ölmeye ölmeye geldik. İşte atıyorum işte yok en iyi Galatasaraylı ölü Galatasaraylıdır falan filan. Yani bunlarla şey yap işte ne kadar Fenerli varsa ya da ne kadar Galatasaraylı varsa anasını bilmem ne yapayım falan filan. Sen bir ara forunda günbaşı 6-7 kişi yani, gönderiyordun. Günbaşı 6-7 kişiyi postaya gönderiyordun. Benim bakınca ne kadar saçma yani şimdi ne kadar cimbomlu varsa anasını bilmem ne yapayım diyorsun. Benim ablam Galatasaraylı mesela. <gülüyor> yani şimdi yani. böyle düşününce bir de bu son olay hakikaten bardağı taşınan son damla yani. Ya olmaz ya. Ya orada düşüsen hani otobüs şeyde yuvarlanabilir diyor birerlikten. Yuvarlanır. Ya, ya. ölüm olabilir. Ya sonuçta ölüm olan bir şeyden daha değerli bir şey diye spor ya. ölüm. Yani insan canından daha önemli olan bir şey. Biz programın değil. ortasında da söyledik. Benim e, sadece basketbol, futbol değil spor kültüründe de. Ben de geçmişte çok affedersiniz çok iyi bir bok olduğumu söylemiyorum. Söyledim utanıyorum. Benim e, şu anki spor felsefemde böyle Enes Kanter gibi, Lebedevoğlu gibi. Melo gibi adamlara yer yok abi. O yüzden biz her program Tabii. burada belki geyik yapıyoruz. Boktan boktan avuç diyoruz. Işte get Gatlock falan filan diyoruz ama kardeşim spor bu, ad bu adamlarda güzel. Ya Gattuck'a şimdi sevmeyeceksen ne yapacaksın? Gattuck'a şimdi bir, bir şey anlatayım. Gattuck abi e, evine mobilya almaya gitmiş çocuk. Adam kaç yaşında adam kaç milyon dolarlar kazan adam işte NCY'de şu olmuş NBA'de oynamış adam. Karısı da beraber beğenmiş ondan sonracıma. Ee, sonra karısı vazgeçmiş. Almak istememiş. Gattuck gitmiş. Oturum oturum söylemiş, Biz bunu almasak olur mu ya? Falan demiş. Böyle bizim içimizden, böyle insancı bir adam. Gattuck'ı sevmeyen insan hakikaten oturup, bak hakikaten söylüyorum. Bir kahve de Andrew Gattuck. Bu ikisini sevmeyen adamın psikolojik sorunları vardı. Bu kadar açık net evet, konuşuyor. Ben de aynı şeyi boktan boktan için düşünüyorum. Bir de bizim Ethem'e de benzediği için artık boktan laf söyledikleriyle sanki Ethem'e söylemişler gibi oluyor. Ethem'i de seviyoruz buradan. Evet, evet, evet. de. Bir da biraz. Yani Sırf gelsin diye 3'dür Greg <gülüyor> övüyorum. Ya burada gelsin, Sen Antonio'yu sıvamaktan canımız çıktı be kardeşim. programdan önce tetikçilik yaptığımız tek konu bu. Aynen. Sen Antonio sıvamaktan... <gülüyor> öveceğiz Neyse bu bu hafta, bayağı, bu hafta konuştuk bayağı konuştuk. Bayağı <gülüyor> konuştuk. bayağı gündem dışı konuştuk ama <gülüyor> yani bu gündem dışı bu hafta bu Enes Kantar mezununda da gündem dışı konuştumuz. Son programdır. Çünkü e, geçen e, Utkan Zon basketin e, hesabına da bir soru soru oraya da 50 tane soru gelmiş 50'si de Kemal Erdem'e soru Enes Kanter. Kemal Arjı, bugün de aynı şekilde Enes Kantar Beyler Enes Kantar konusunda bizim düşüncemiz budur. Tasfif etmediğimiz işleri var. Bireysel olarak performansı ayrı onu tartışırız ama bu budur. Ben açık konuşayım son olarak ben milli takıma gelmesini de istemiyorum. İnşallah da gelmez böyle bir şey olacağını dedi. Yani, yani diyorlar ya işte müdahale edecek siyasi. Keşke Cumhurbaşkanı müdahale etse de gelmese diyecek noktadayım. Ama öyle kimse de öyle şeylere müdahale etmez. Milletin işi gücü yok. Enes mil takıma gelsin gelmesin diye uğraşmaz. Dediğim gibi ben böyle toplumda provokatif insanları artık istemiyorum. Böyle insanların da Türk sporunda yeri yok. Enes konuşsa ben daha fazla konuşmayacağım. Ona bir şey demeyeceğim. Ben şey şanlı misli istim çiziyorum. Bu hafta. Çünkü Türk Taviskaya yaptı hareket. Çok lüzumsuz bir hareketti Yazık günah. Adam efsane olmuş. Adama yapılan o hareket yapılmaz. Ee, şenli misin? Bu hafta üstünü çiziyorum. Aklıma gelmişken o şey. Golden State'i genel olarak üstünü çiziyorum. Teşekkür ediyorum. Ekleyeceğimi başka bir şey. Zaten yeteri kadar selam gönderdik. <gülüyor> yok. Evet. Şey, e, kusura, şey kusura bakmasın değil de. Ya, bu hafta çok fazlasıyla artık videojoflar geldiği için e, o çok önemli bir mevzular yok. E, biraz O yüzden biz muhabbeti eğlenceye vurduk. Yani bu programın e, sonuna kadar sonra... bizi dinleyen kişiye tebrik, tebrik ediyorum hakikaten. Teşekkür ediyorum. Yani zaten bunu dinliyorsa şu an. Bunu duyuyorsa bize başvursun. Görürüz bakalım kim <gülüyor> aynen, demiş. Aynen. Kimler dinlemiyor. Aynen. O zaman bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere diyelim. Zaten haftaya dediği gibi. Haftaya hakikaten geyiği biraz e, azal alacağız. Pilotları konuşacağız. Muhtemelen e, fazla kişi olacağız. Onu da söyleyelim. Hayır tebrik. ben işim programı kapatacağım da programı kapatmak için Kaydı sonlandırmam gereken aracı arıyorum. <gülüyor> o yüzden ya gereksiz bir Bak, şekilde açıyorum. Bir dakika, abi, bir, dakika. <gülüyor> bir, bir soru daha var. O soruyu unutmuşum ben. E, Denimbiye soruyorum. Heştek yine e, Dix adam mıdır diye soru gelmiş bize abi. Yani boşlukta. Ben tek bir şey söylemek istiyorum. Sinan Sinan Engin'i sevmeyen adam adam, değil, adam, delidir, adam, adam delidir. değildir. Abi, efsane. Buradan Ertem Şener'e de sevgilerimizi, saygılarımızı. Ertem abi de Derinem Bey'i takip eden, Fatih Tezcan da son Enes Kantar beğenmişti, onu da söyleyelim. Ben bu gidiş yancı olurum ya, ben bu gidiş yancı olurum. O zaman bu haftalık bizden bu kadar, araç çubuğunu da bulduğuma göre programı kapatabiliriz. Kapatabiliriz. İyi geceler diyeceğim ama hani sabah dinleyen olur diye, herkese iyi günler dileyelim.